İyi geceler sevgili seyirciler öteki gündemde birlikteyiz ve bu gece programımızda Hazreti Muhammed'in ev ahalisi olarak tanımlayabileceğimiz Ehlibeyt'i ve yine peygamberimizin kutlu soyunu konuşuyor olacağız. Müminlerin anası Hazreti Fatma, Allah'ın aslanı Hazreti Ali, cennetin efendileri Hazreti Hasan ve Hüseyin nasıl bir yaşam sürdüler? Ehli Beyt'ten ayet ve hadislerde nasıl bahsediliyor? Beker sonrası evlad-ı resul farklı coğrafyalara nasıl yayıldı? Osmanlı padişahlarına da değineceğiz. Kutlu soya hürmet ve sevgilerini nasıl göstermişlerdi? Hepsini anlatıyor. Olacağız. Profesör Doktor Emin Şık ve Diyanet İşleri Başkanlığı Denizleri Yüksek Kurulu Üyesi Doçent Doktor İlyas Üzüm bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, bu gece ben özellikle tabii konunun e, anlaşılması gereken tarafları da var. E, bazen ihtilafa düşürdüğünü kaynaklarda da görebiliyoruz. Ama İslam dininin her zaman birleştirici yönünün vurgulanması gerektiğini e, bu konuda da. Esas bize gerekli olanın, faydalı olanın bu olduğuna inanıyoruz. Ve e, benim özellikle ricam biz bu gece Ehli Beyt'ten bahsederken, o Hazreti Muhammed'in en yakınlarından bahsederken, o dönemi, coğrafyayı ve yaşantıyı anlamak için, tabii e, inanç dünyasını da daha yakından tanımak için, insan hikayeleri çok yol gösterici oluyor. Dolayısıyla bu gece bol bol sizden neler yaşanmıştı, bunları da dinlemek isterim. Şimdi tabii Ehli Beyt denmişken, e, Sayın Işık dilerseniz sizinle başlayalım. Siz e, biliyorum ki iki seyit tarafından <gülüyor> yani Hazreti Hüseyin soyundan gelen e, iki önemli şahsiyet tarafından yetiştirildiğiniz hocamdır dediniz. Dolayısıyla da e, peygamber torunları tarafından yetiştirilmiş olan Sayın Emin Işık bize ehli beyti nasıl tanımlıyor? Ehli beyt kimlerden oluşuyor bunu sormak isterim. Benim ehli beyt tanımlamam önemli değil ayette onlar hakkında bilgi var. Yani Kur'an onları tanımlıyor. Peygamber Efendimizin hane halkı demektir ehl-i Başta hanımları. yani Nisa diye başlayan ayette zaten liyutahhiraküm diye geçiyor. Biz sizi temizlemek isteriz ve sizi her türlü pislikten uzak tutmak isteriz diyen ayetin başında yani Nisa diye başlıyor. Lestun leke ahadim minen nisa. Siz sıradan kadınlar değilsiniz diyor. Siz peygamber hanımlarısınız. Siz kendinize yakışan davranışları sergilemeniz lazım. Başkalarıyla konuşurken sakın kırıtıp sırıtmayın diyor. Kalpleri kötü olan insanlar sizden bir şey beklerler, görme geldi yani şey ederler diyor yani. İçinde kötülük olan insanlara pas vermeyin. Hanımlar, hanım hanımcık oğlum annesi bunlar bir takım uyarılar. Ehlibeyt orada geçiyor. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki mesela Selman bizim ehli beytimizdendir diyor. Selman'ın Paris'ti. Enes evet. Enes kendi beşte de işte. Enes meşhurdur biliyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Ensar dediğimiz Medineliler kendi aralarında bir kampanya, yardım kampanyası açtılar. Bunlar evlerini, yerlerini, her şeylerini terk etmiş gelmiş bir takım göçmenler. Medine'ye geldiler, sığındılar. Evleri yok, yerleri yok, eşyaları yok. Onlar, peygamber Efendimiz evvel onları bir kardeş olarak her aileyi bir yerli, Medineli ensardan birinin evine misafir almasını etti. Yani her Medineli bir muhaciri evinde misafir edecek. Kardeş yaptı onları. Din kardeşliği şeklinde. Ve Medine halkından da yardım geldi. İşte kimisi bir tencere getiriyor, kimisi bir leğen getiriyor, kimisi işte kaşık getiriyor, kimisi birden bıçak getiriyor. Evinde fazla bulduğu, onlara lazım olacak eşyaları böyle getirip veriyorlar. Enes'in annesiyle babası geldiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Annesi dedi ki, ''Ya Resulallah, biz o kadar fakiriz ki size verecek hiçbir şeyimiz yok.'' dediler. İşte bu 8 yaşında o zaman Enes... Bu çocuğu size hediye ediyoruz, size hizmet etsin dediler. Bir de su getirsin yahut el alışveriş, pazar işlerine gitsin, ayak işlerinden. Bu size hizmet etsin dediler. Abdest alırken elinize su döksün. Böyle. Ağlayarak bizim size hediye edeceğimiz bu evlattan başka bir şeyimiz yok dediler. Peygamber Efendimiz de dedi ki Medine halkı içerisinde en değerli, en büyük hediyeyi Enes'in annesi getirdi dedi. Onlar iltifat etti böylece. Ee, Enes peygamberin yanında evladı gibi yetişti. Yani o da ehlibeytin beytin içine girdi mi diyorsunuz? O, beytin, yani, tabii o kapsama giriyor. Yani, hala halkı içine giriyor tabii. Hmm. Yani, Şimdi tabii bu... bazı kaynaklara baktığımız zaman özellikle ehli Beyt dendiğinde kimlerden oluşuyor diye araştırdığımızda e, beş kişi üzerinde herkes yani hangi mezhebe e, mensup olursa olsun, hangi görüşe mensup olursa olsun Mutabık. Evet. Ama tabii hani ehli sünnetin de bakış açısına göre farklı isimler oluşabiliyor ama beş kişi Şimdi muhakkak değil mi şey, bir şey kavramları iç içe görüşmemiz lazım. Ehli beyt peygamber efendimizin hanakalkı. O sizin dediğiniz ehli aba. Ehli aba. pençe ali, ali aba, aba dedin. ehli aba. Peygamber efendimiz kendi abasını çıkar diyelim. Yani pardesüsünü şimdiki tabirle işte pardesü benzeri meşlahını. O beş kişinin üzerine tuttu. Bunun içerisinde Hazreti Ali Efendimiz, kızı Fatıma, Hasan Hüseyin ve bir de kendisi vardı. Ve onlara özel dua etti. Şimdi o ehli aba diyoruz onlara. O işin çekirdeği. Tabii anladım ama işte e, hani ehli beyt üzerine araştırma yapıldığı zaman e, sadece bu pençeyi ali aba, Evet. Yani o beş kişinin olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Ona istinaden ben merakımı gidermek üzere sordum. Allah Allah. Ee, Sayın İlyas Üzüm siz e, ne dersiniz efendim? E, e, efendim doğum şundan tamam. ibarettir. Gayet güzel, net ortaya koyduğunuz gibi ehli kapsamı konusunda tarih boyunca farklı yaklaşımlar ortaya kuruluna gelmiştir. Fakat bunlar arasında istilafın söz konusu olmadığı, herkesin üzerinde birleştiği, hocamın Ehl-i Aba, Ehl-i diye anlığı o beş kişidir. O beş kişinin Ehl-i Beyt'ten olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Daha ne söyleyelim? Sünni diye anılan ve genel Müslüman çoğunluğu teşkil eden insanlarımız, Şii insanlarımız, vatandaşlarımız, Alev-i Bektaşi kardeşlerimiz, insanlarımız, hepsi bu Ehl-i Aba'nın Ehl-i Beyt'ten olduğunda hiçbir şekilde şüphe duymazlar. Fakat bunun dışında Ehl-i Beyt'e başka kimler girer konusundan hocam az evvel işaret ettiği gibi farklı rivayetler var, farklı yaklaşımlar var, farklı kabuller var. Bu işin teknik kısmı ama o beş kişinin yani Ehl-i Kisa'nın Ehl-i Beyt'ten olduğunda hiçbir şüphe yoktu. Hı hı. Şimdi izin verirseniz ben tüm Hanım şunu bir paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle Ehl-i Beyt çok da ifade ettiğiniz gibi peygamberin hane halkı. Şimdi ehli beyti sağlıklı bir oturtmak için bir defa peygamberden başlamak lazım. Peygamber kimdir? Peygamberin bir Müslüman dünyasında yeri nedir? Peygamberin kim olduğunu Yüce Allah Kur'an'da ifade etti. Buyurdu ki o Allah'ın gönderdiği ve görevlendirdiği Rasul'dur. iki uzatmayacağım bu kısmı. iki peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam İnsanlığa ışık saçan bir kandildir. Siracan Münira. Tamam. Ayet e tam budur. Işık saçan, nur saçan bir kandildir. Ve tarih boyunca bütün coğrafyalara, insanların bütün duygularına, kalplerine, gönüllerine güzellikler saçmıştır. Allah'ın ona verdiği güzellikleri tebrik etmek ve kendisi bizzat yaşayarak temsil etmek suretiyle. Dolayısıyla Hz. Muhammed böyle bir şahsiyet. Allah'ın peygamberi ama aynı zamanda Allah'ın kulu. Abduhu ve Resulüh diyoruz. Allah'ın kulu. Yani peygamber olarak insanlara aktarmakla yükümlü olduğu ilahi gerçeklikleri ve güzellikleri ilkin kendi hayatında en parlak, en güzel, en mükemmel şeklinde şekilde aktarmayı başaran bir şahsiyet. Dolayısıyla böyle bir şahsiye kulluğuyla Allah'ın da Habibi olmuştur. Sevgilisi olmuştur. İşte ehli Allah'ın Habibi ünvanını kazanan, Allah'ın tırnak içinde sevgilisi ünvanını kazanan bir şahsiyetin aile efradıdır. Kızıdır. Damadıdır. Torunlarıdır. Genel çoğunluğa göre eşleridir. hocam işaret ettiği gibi. Daha başka işte Selman'dır. Bu açıyı bu kapsamı genişletenler var. Ama tekrarlayayım. Kim ne kadar genişletilse genişletsin, israflara girmemek, ortak noktaları öne çıkarmak bağlamında eğer konuşursak, sizin net ifade ettiğiniz gibi o beş kişi ehl-i Şimdi e, tabii biz bu gece mesela ashab suresinin mealindeki 33. ayetini okuduğu ve sizin Ali Aba olayı olarak az önce dillendirdiğiniz meselenin, e, biraz belki anlatmak gerekiyor yani neden o olay yaşandı ve neden... Hz. Muhammed böyle bir harekette bulundu. Neden bunları söyledi? Bunun da anlaşılmaya ihtiyacı var. Çünkü orada da ehli beyt, ey ehli beyt diye bir ifade var. Ne oluyor orada? Onu bir anlatır mısınız? Neden altına alıyor? Şimdi orada Peygamber Efendimiz'in aile halkına, efradına bu sadece şeyi söyleyeyim. Yani Peygamber Efendimiz'in şeyi değil. O bir prototiptir. Gözde olan Ümmetin yahut da bir toplumun ileri gelenlerinin aile yapısı, hanımefendileri, eşleri yahut işte o aileden olanlar nasıl hareket edecekler? Onlara da bir ışık tutuyor o iş. Yani Mesela bir vali hanımı. Gidip de bilen diskoda başkalarıyla eğlenemez. Eğlenmemesi lazım. Lavabali olmaması lazım. Mesela siz düşünebiliyor musunuz? İngiliz Kraliçesi'nin gidip de bilmem, kenar mahallede bir yerde falan bir şeylerin, o sarkoşların arasında beraber onlarla düşüp kalktığını yahut içki içtiğini yahut eğlendiğini. Bu, bunu o toplum kabul eder mi yani? Bu ayrıca mı? yani peygamberimizin hanımlarına söyle yani Bu hanımlar bu günahları işliyorlar. Suçluları ikaz ediyor değil. Onların şahsında bütün gözde olan, bütün devlet başkanlarının, bütün idarecilerin, yöneticilerin, bütün şöhret sahibi insanların, hanımlarının da nasıl olmasına bir hitfat vardır. Bunlar mesela Yusuf suresinden bahsediyor. Eğer Yusuf'u şahsıyla ilgili olarak anlarsak bu orada anlatılanları, bu bir geçmişe ait bir hikaye, bir romandır. Hmm, yani burada diyorsunuz ki Allah sizden günah gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. <gülüyor> ey ehli bed. Evet. Kitabında. Bu bu bu uyarılar diyor. Yani bunları yaptıkları için değil. Zaten evlerinde oturuyorlar. Yani bu yani yani kötü evet. hareket, kötü davranış, ahlaksız bir takım Anladım, şeyler yaptıkları için. Topluma orada içinde. örnek olunması açısından topluma mı? Topluma örnek olunması açısından. Nasıl ki Peygamber Efendimiz üsvetün hasene ise. Yani bütün ümmet için örnek alınacak o güzel hasletleri, güzel huyları o bir örnek karakter ise hanımları da hanımlar için örnek bir karakterdir. Şimdi bir şey merak ediyorum. Ee, yanlışım varsa düzeltin. Bu çünkü tamamen kulaktan doğma bir bilgidir. Ee, yanlış da aktarılmış olabilir. Ben de yanlış anlamış olabilirim. Şimdi Hz. Muhammed bir hutbe esnasında üç kez Amin, amin, amin diyor. Ama hani e, dinleyenler oradaki cemaat anlamıyor niçin amin dediğini. Ondan sonra soruyorlar. Diyorlar ki niçin hani oralarda amin dediniz üç kez. O da diyor ki işte Cebrail geldi bana e, bunları bunları bunları söyledi. Zannediyorum bir tanesi hani anne babanın duasını almakla ilgili. Evet. Bir tanesi de Ehli Beyt'in de dahil olduğu hani... E, onu anlatabilir misiniz? Yanlış hatırlıyor olabilirim Şimdi çünkü. Şimdi oradaki üçlüden birisi şudur. Benim ismim anıldığı halde Hı. yanında bana salavat getirmeyen kimsenin de tırnak içinde bunu sürtülsün. Şimdi burada bütün mesele Resulullah'a Allah'ın e, Resulü ve kulu olarak ümmetin ona salavat getirmesi. Şimdi burada bir şey çok kısa olarak paylaşmak Ama lazım. Ama orada Ehli Beyt'ten o, de bahis yok mu efendim? Oraya, oraya geleceğim. Şimdi burada Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirmenin altı söylüyor. Benim bildiğim e, orada Ehli Beyt'ten ziyade Hazreti Peygamber'in adı anıldığı halde salavat getirmenin. Doğru mu hocam? Evet. Dolayısıyla bunu siz günlüğüme getirdiğiniz için alacak açmak istiyorum uzatmadan. Şimdi bir salavatı doğru anlamakla yükümlü. Evet, an salavat, evet, peygamberin salavatı ihtiyacı var. Biz Peygamber dua ediyoruz diye anlam doğru olmaz. Peygamber, bize Kur'an ifadesiyle geçmiş ve girecek günahlar bağışlanmış insandır. Bir, bütün peygamberler gibi, Hazreti Peygamber de günah işlemekten muhafaza edilmiş, masum bir şahsiyettir. iki. hayatıyla, dualarıyla, takvasıyla Allah'a yakınlığı, siyeriyle ortada olan bir şahsiyettir. Üç, böyle bir insana, böyle bir şahsiyete, Böyle bir Allah Resulü'ne, müminlerin duvasının, alemlerimizin açıklaması bir esprisi şudur. Biz, onun mübarek ismini anmak suretiyle Allah'ın ona yaptığı, ona ihsan ettiği rahmete, Ya Rabbi biz de kat anlamında Allah'tan bir talepte bulunmak. Bir başka ifadeyle, Hazreti Peygamber'e sargat getirmek demek, Allah'ın Hazreti Peygamber'e ihsan ettiği ilahi rahmete, nimetlere kendimizin de işrak kılınmasını Allah'tan istemekten ibaret. Yani bir anlamda hani kendimiz, kendi, için kendimiz bir içindir. Hiç şüphe yok. Biliyoruz. Aynen kendimiz için Onda hiç şüphe yok. yoksa yani peygamberin duaya ihtiyacı vardır. Biz ona dua ediyoruz anlamında değildir. Çünkü peygamberler masumdur. Günahtan korunmuşlardır. Kaldı ki Hazreti Peygamber'in hayatı ortadadır. Duası, ibadet. Lütfen hatırlayalım. Siz çok güzel giriş yaparken ki cümle kullandınız. İnsan öykülerine Yaşanmışlıklara dikkat çekelim diye. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in yaptığı hususun tam da birisi budur. Hocam gayet iyi bilir. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda peygamber kıssası vardır. Hı hı. Yani peygamberlerin hayatından örnekler, sahneler, kesitler getirir bizim önümüze. Çünkü biz de insanız. Biz de o insanların yaşadıklarını kendimize ilişkendirerek, kendimize pay biçip orada mesajlar alabiliriz. Mesela Hazreti Peygamber açıldığı için o örneklendirmek istiyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselam Allah'a o kadar ibadet ediyor ve şükrediyor ki gecenin geç vakitlerine kadar Hazreti Ayşe annemiz bunu gördüğü zaman diyor ki ey Allah'ın peygamber sen ki geçmiş ve günahları bağışlanmış bir şahsiyetsin. Böyleyken geç vakitlere kadar adeta ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun. Hazreti Ayşe annemize Resul-i Ekrem Efendimiz'in verdiği cevap bizler için son derece ışık vericidir, ışık tutucudur hayatımıza. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım. İnsan olarak bizim en temel görevlerimizden birisi Rabbimize samimiyetle içtenlikle şükretmektir. Çünkü sayı olduğumuz her şey bize onun armağanıdır. Hayatımız, varlığımız, çocuklarımız, eşimiz, annemiz, yediklerimiz, istiklerimiz, her şey Allah'ın ihsanı iken biz Allah'a şükreden bir kurulmakla yükümlü değil miyiz? Hazreti Peygamber bunu yaptığını söylüyor ve ümmetine bu dersi veriyor. Peki, e, şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii hani e, peygamber soyu deniyor, kutlu soyu deniyor, anladığım kadarıyla yani burada sizin söylediklerinizden doğru bir çıkarım mı? Hani burada her ne kadar en yakınları da olsa ya da bir soy yürümüş de olsa böyle bir e, ayrıcalık, ayrım söz konusu değil. Ne dile getirilirse, ne ifade edilirse aslında tüm inananlar için bunlar Hakkı. söylenmiş oluyor, tabii, öyle tabii. mi? Tabii. Hiç şüphe yok, kocuğum e, izin mi? verir misin? Ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu diyor, teslima. Allah ve melekler bu peygambere salavat getiriyorlar. Ey iman edenler, siz de bu peygambere salatu selam getirin diyor. Bu salatu selamın manası, onunla iftihar etmektir aslında. Allah'ım beni Muhammed ümmetinden yarattığın için, bu büyük peygambere beni ümmet yaptığın için, bunu bana ihsan ettiğin için, ona sana hamd ediyoruz, rahmetini o Muhammedden esirgeme. Muhammed'den olan rahmet bize de çünkü Peygamber Efendimiz Miraç'ta bizim tahiyyat okuyoruz ya şimdi namazda. Et tayyibat dedi Peygamber Efendimiz. Allah'la tam karşı karşıya geldiği zaman Allah'ı böyle selamladı. Et hayat yani ya ya ya şa şa şa öyle tez şey tezahürat yaparak içinden coşkuyla Allah'a dedi ki böyle bunları söyledi bu kelimeleri Cenab-ı Hakta dedi ki ona Esselamu aleyke eyühen nebi ey nebi sana selam olsun dedi bu bir mukalebe bu bir diyalog karşılıklı konuşma Esselamu aleyke dedi peygamber efendimize sana selam olsun dedi Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine şahsen özel olarak verdiği selamı bütün iyilerle paylaştı. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. O Allah ona sana dedi, Peygamber Efendimiz ona katılırken bize ve bizim bütün iyilere olsun bu selam dedi. Allah'ın kendisine verdiği selamı bile paylaştı. paylaştı onun için rahmet nebisi diyoruz ona bu, bu, buradan işte onun için salavat getiriyoruz peygamber Efendimize Çünkü Allah'ın kendisine özel olarak verdiği selamı bile bütün iyilerle yeryüzündeki iyilerle ve bu, bu sadece Müslümanlar değil buna ona yani ümmet olanlar değil ve allahillahi salihin dedi yani ben şu kısımla ha. ilgili onu sormuştum evet. hani Ala ali muhammed evet. ha. hani orada ki o bölümle ilgili olarak Ehli Beyt'e de rahmet tabii, tabii, dileniyor tabii, tabii, tabii. diye. Al, hani al, o yüzden dedim Ehli Beyt'in özel bir dönemi var? Şimdi dedim Ehli Beyt çekirdektir dedim. Tamam. Onun etrafında Ali Muhammed vardır. Evet. E yani onun evlatları işte şeyi falan. İlla ki en yakınları ha. daha özel olacak Ondan diyorsun. sonra kadar, tabii yani o, o çekirdek dememin sebebi o. o esas esas nüvedir o. Yani şey. Şimdi tabii biz bu gece o çekirdeği daha iyi tanıyacağız, daha iyi Hı -hı. anlayacağız ve ne... Enteresan. Vereceğim hocam sözü. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, i̇nsan okudukça hani Ehli Beyt'in başından geçenleri e, yani muazzam e, güçlükler hani o yaşam içinde ve e, şunu ben anlamaya çalışıyorum ki konuşacağız neler yaşamışlar diye. Yani bu kadar inancın aslında en dorukta olması gerekirken yani sanki hani böyle elinizle dokunsanız böyle sıcacık Hani Hz. Muhammed'in bütün e, mirası, hatırası daha ayakta yani hoş şimdi de öyle ama orada artık birebir insanlar bunu yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden okumuyor, birileri anlatmıyor filan. Ve öyle bir zamanda dahi böyle bir kötülükler yapılabiliyor. Hani şöyle bugün birisi birine kötülük yaptığı zaman ya hiç mi Allah korkuyor filan denir ya. O da bunu gördüğü halde o kötülük yapmaktan çekinmiyor. Yani bir korkuyu mu duymuyor, nasıl bir hissiyatla yapıyorlar inanamıyorum. Yani i̇man dünya mı? sevgisi ve iman eksikliği. İllaki. İllaki. i̇llaki. i̇llaki. Ya, illaki. Şimdi Hı. insan çok enteresan varlık. Kur'an-ı Kerim insana tasvir ediyor. İnsan cahildir diyor. İnsan nankördür diyor. İnsan zalimdir diyor. Sizin yoksa ifadelerinizden yöne çıkarak söyleyeyim. Hazreti Peygamber insanın dokunduğu, Hı. o meselesine sıcacık ulaşabildiği dönemde, müşriklerin talebine bağlı olarak Hazreti Peygamber bir mucize gösteriyor. Ay, buna Şakrı Kamer muzesi diyoruz. Ay ikiye ayrılır. Peki, ayın ikiye ayrılması, bu kadar parlak bir muzenin gözlenmesi o insanları iman etmeye mecbur ediyor mu? Etmiyor. Çünkü insan imtihan edilmektedir ve bu dünyada imtihan gerçeğine bağlı olarak hiçbir şey, güneşin e, aydınlığı biçiminde bir kesinlik içinde değildir. Hep insana, insan iradesine bakan bir yön vardır. Dolayısıyla Peygamber'in ehli Biyetine karşı da e, bir takım haksızlıklar yapılmış, yaşamış, onlara gireceğiz. Yalnız ben e, izin verirseniz e, buraya çok kısa bir geçiş yaparak gelmek istiyorum. Uzatmadan. Hı -hı. Şimdi Ferin Hanım, siz Ahzab Suresinin 33. ayetini hatırlattınız. Hı -hı. E, ağzınıza sağ ol. Kur'an-ı Kerim'de resul Ekrem Efendimiz'in ehl-i ilgili ayet, bu ibadenin geçerik e, e, telaffuz edildiği ayet tam da bu 33. ayettir. Enteresandır. Ashab Suresi Kur'an-ı Kerim'de 33. suresidir. Dolayısıyla 33. surenin 33. ayeti ehl-i bahseden bir ayettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ehl-i üç yerde geçiyor. Bir tamlama olarak. Birisinden Musa Aleyhisselam'ın aile efradın, birisinden İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı kastediyor. Kastediyor de Hazreti Peygamber'in ehli beyti zikrediliyor. Hocam o ayetten başladı. Yani ise en nebi diye başlayan bir ayet. Ayet uzunca bir ayet. yerinde buyuruyor ki yüce Allah. İnnamehu riyদুলullah. Lizub ankum rici ehlel beyt. Beyqasatu'n tatil. Ey ehli beyt Allah sizden Hiçsi tırnak içinde. Olumsuzluğu, kötülüğü, dünağı, pislikleri, ahlaklı, manavi Hepsini gidermek ve sizi temiz yapmayı murat ediyor. Allah bunu irade ediyor. Neden bunu irade ediyor? Hocam çok güzel işaret etti. Peygamberin ayrı efrarı da peygamberin getirdiği hakikatlere, tebliğ etmeye memur olduğu güzelliklere paralel bir gönlünde olması lazım. Hazreti Peygamber bunu Allah'tan istiyor. Kendisi ilahi güzellikleri insanlara beyan ederken sorunlu bir aile, sorunlu bir kız, sorunlu bir damar, problemli bir torun olsun elbette istemez. Tabii. Ve dua etmek istiyor. Ve olayın birkaç versiyonu bu e, ayet-i ilgili Birisi şu, Hazreti Peygamber aleyhisselam üzerinde çizgili bir aba, çizgili bir ne diyelim örtü varken Hazreti Hasan geliyor. Onu o öğretinin altına alıyor. Bir sıra sonra Hazreti Hüseyin geliyor. Allah onlara sallallahu aleyhi Ne sellem ne, ne güzel insanlar. Onu da Hazreti Peygamber öğretinin altına alıyor. Sonra kızı, müminlerin annesi, annemiz, anamız Hazreti Fatıma geliyor. Hazreti Peygamber'in benden bir parçadır buyurduğu Atma namazı geliyor. Onun da ödünün altına alıyor. Ve damadı Nebi. Hı. Peygamberin damadı. Beş veya altı yaşından itibaren hicrete kadar peygamberin yanında kalmış, peygamberin i̇lk hayatını bütün inceliğiyle gözleyen, bilen, ilk inanan, ilk inananlardan Hazreti Ali geliyor. Bunu da ağabeyin altına Ve diyor ki Allah'ım bunlar benim ehli bir Bunlardan riski gider. Bunları tertemiz kıl. Bakınız, bu duayı saz Hazreti Peygamber o esnada bu ayet vesilesiyle yapmakla yetinmiyor. Bize salavatı öğretiyor. Kendisine nasıl salat ve selam getirileceğini öğretiyor. Ve onun öğrettiği salat ve selama bağlı olarak hocam işaret ettiğim, bütün Müslümanlar tarih boyunca, Allahümme sallallahu muhammed ve ala aile muhammed diyerek peygamberin ehli beytine, hı hı. peygamberin aile esradına, peygamberin yakınlarına dua ediyorlar. Hı hı. Ve selam ve selamla onlara ihtiramlarını sunmuş oluyor. Evet. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra özellikle o işte örtünün altına aldığı şahıslar, ehli beyt, ne yaşamış, nasıl zorluklara göğüs gelmiş, nasıl vefat etmiş... E, tüm bunları, bu yaşanmışlıkları sizlerden dinleyeceğiz. Müsaadenizle bir reklam arası birazdan buradayız. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu gece Ehli Beyt'i konuşuyoruz. Ka tam kalmış olduğumuz noktada Sayın İlesüz'üm dedi ki, anlattı pençeyi Ali Aba, işte o örtünün altına aldığı kişiler. O örtünün altında beş kişi vardı. Ve biz e, bu gece onların yaşam öykülerine yer vereceğiz. Peygamberin kutlu soyunu konuşacağız. Hazreti Ali ile başlayalım isterim ben. Hazreti Ali, eee Dört halifeden biri, evet. aynı zamanda Hz. Muhammed'in amcasının oğlu ve çok küçücük yaşlarda yetiştirmeye başlıyor. Yani kendi evlatlarından biri olarak herhalde ifade edebiliriz. Zaten çok sevdiği kızıyla da evlendiriyor, damadı. Ee, Hz. Ali ile ilgili olarak ben tabii ihtilafa düşülen ve mezhepsel ayrılıklara yol açan mevzular da var ama ben Hz. Ali'yi özellikle tanıyalım diye arzu ediyorum. Hz. Ali'yi bize anlatır mısınız? Hazreti Ali Sıddikiyet mertebesinde, yani peygamberlikten bir aşağı mertebede, bir büyük sahabe, yani bunun, bu bir defa bizim şeyimizde, yani sünni anlayışta, bu şeyler, manevi mertebeler Allah katında bilinir. İnne ekrameküme indallahi etkakü. Yani Hazreti Ali Efendimizin, Ebu Bekir Ömer Osman'dan sonra halife olması onlardan derece Allah katındaki makam bakımından onlardan geri olması manasına gelmez. Bir defa öyle bir şey yok. Çünkü Allah kimin kendi katındaki değerini, derecesini Allah tayin ediyor. Yani biz şimdi bunun aftaliyet derecesine girmiyoruz zaten. Bu bizim işte Ebu Bekir Ömer Osman diye saymamızın sebebi, Ali'yi dördüncü planda tutmamızın sebebi, kronolojik bakımdan, hilafete geçiş sıraları bakımından söylüyoruz. Yoksa bu Hazreti Ali onlardan daha geride Allah katında değerli hatta. manasına katiyen gelmez. Bir, ikincisi Hazreti Ali Efendimiz bir defa Peygamber Efendimizin yoluna can feda edecek kadar ona bağlı birisidir. Yalnız bu kan bağıyla iman bağını karıştırmamak lazım. Geçen gün mesela bir tanesi bana dedi, hocam dedi, Peygamber Efendimiz'in en büyük düşmanı Ebu Cehil değil midir dedi. Hı. Evet, öyledir Peygamber Efendimiz'in kendisi söylüyor. Benim firavunum diyor, Musa'nın firavunundan daha şerir, daha şerir, daha şiddetlidir diyor. Çünkü Musa'nın firavunu Hazreti Musa'ya saha tanıdı. Dedi ki buyur gel ne biliyorsan söyle, ben seni dinleyeceğim dedi. Söz hakkı verdi Halbuki bu Cehil Peygamber Efendimiz'e söz hakkı vermedi, öyle bir şey tanımadı. Geldi dedi ki, bir defasında, ya Muhammed dedi, biz seni biliyoruz ve seviyoruz dedi. Çocukluğumuzdan beri dedi, biz senin kim olduğunu biliyoruz. Muhammedül Emin adını biz verdik sana dedi, sen güvenilir bir insansın, katiyen yalan söylemezsin dedi. Fakat dedi o Cibril mi, melek mi ne diyorsun, o sana gelen seni kandırıyor aldatıyordur. aldatıyor dedi. ...onun sözüne uyma dedi. Ayet buna cevap olarak geliyor. İnnehum la yukezzibuneke. Onlar seni inkar edemezler. Senin kişiliğini inkar edemezler. Senin değerini. Velakinne zalimine bir ayetillahi yechadun. diyor. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar edebilirler diyor. Yani peygamber dediğimiz Muhammed... ...o kadar yüksek bir karakter, o kadar yüksek bir seciye ki... En keskin düşmanına bile kendi karakterini kabul ettirmiştir. Ebu Cehil geliyor itiraf ediyor. Diyor ki sen yalan söylemezsin sen dürüst vaziletli bir insansın ama o melek mi ne diyorsun diyor. O sana gelen o şey diyor seni aldatıyor, kandırıyor ona uyma diyor. Biz senden diyor şikayetçi değiliz. Bu söylediklerinden şikayetçi değiliz. Ayet o manada geliyor. Birisi dedi ki en büyük düşmanı Ebu Cehil değil midir? Peygamber Efendimiz'in dedi. Ben de evet dedim. Peygamber Efendimiz kendi ifadesi benim firavunum diyor. Firavundan daha daha diyor. Daha şiddetli. Daha, daha çetim yani. deyince Peki diyor. Niye Tebbet suresi Ebu Leheb hakkında geldi de Ebu Cehil hakkında gelmedi diyor. Ha, şimdi onun hikmetini bilmezsen anlayamazsın meseleyi. Din kardeşliği bütün kardeşliklerin üstünde olduğunu anlatmak içindir. Ebu Leheb öz amcasıdır Peygamber Efendimiz. Fakat Geçtiği yere diken düşüyor, çal koyuyor böyle şey dikenleri. Hatta kınıyorlar diyorlar ki ya ayıp değil mi sen koskocaman adamsın. İnsan kardeşinin oğluna, evladına bunu diyor şey eder mi? <gülüyor> Başkaları görmesin diye gece koymaya başlıyor. Bu peygamber efendim. Bu şu demektir, din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir. Özellikle bu Lehip seçilmiştir. Bu meseleyi anlatmak için. Çünkü Hazretlerin oha da dedi ki Nuh ya Rabbi sen benim ehlimi, aile fertlerimi kurtaracaksın, koruyacaksın da. Oğlumu değil mi? Oğlumu söz vermiştin dedi. Vaat etmiştin dedi. Ama benim oğlum gömüldü dedi. İnnehu leysa min ehlik diyor. Cenab-ı Hak uma. O sana inanmadığı için o senin ehlinden değildir diyor. Yani burada vurgulanmak istenen şey hep özellikle seçilmiştir ve tercihan seçilmiştir. Ebu Cehil hakkında gelseydi o sure sadece dışarıdan bir düşmanı anlatmış olacaktı. Peygamberimizin şahsına ait. Halbuki Ebu Leheb hakkında geldiği zaman kan bağına mahkum değildir Müslümanlık. Bu din inanç bağının ön plana çıkması için Ebu Leheb en güzel misaldir, en iyi örnek. Yani Hz. Ali'nin kıymeti amcasının oğlu olmasından, olmasından damadı Evvela peygambere diyorsunuz. sadakatle iman etmiş olmasındandır. Başka amcasının çocukları da vardı, işte Abbas'ın çocukları da vardı. Hı. Fazlı vardı, Abdullah vardı, vesaire vardı. Niçin Ali? Ve Cafer vardı mesela, Hazreti Ali'nin abisi vardı. O şeye, hicrete Habeşistan'a gidenleri götürmüştü. 15 sene, 14 küsür sene Habeşistan'da kaldılar. Hicret, şey bir hissettin yani peygamberliğin beşinci senesinde gittiler. Sekiz sene oradan Mekke döneminden. Yedinci sene geldiler. Yedinci senede Medine döneminde Topla sekiz, yedi daha ne yapar? On beş sene. On beş sene kadar Habeşistan'da onlar göçmen olarak kaldılar orada. Mülteci olarak kaldılar. Dönüp geldiği zaman Cafer'i peygamber efendimiz bucakladı ve alnından öptü. Dedi ki ya Cafer... Bu benim ailem içinde, amcasının oğlu yani Hazreti Ali'nin abisinden bahsediyorum. Hı hı. Bana en çok benzeyen sensin dedi. Yani hem haliyle, şekliyle, huylarıyla, sabrıyla, tahammülüyle çünkü o da orada 15 sene o götürdüğü insanlara bir takım hizmetler sundu, onları işaret etti, onlarla ilgilendi, onların ihtiyaçlarıyla karşılaştı. E, Peygamber Efendimiz'in çektiklerini şimdi Ehli Beyt'in çektikleriyle kıyas ettiğin zaman aşağı yukarı aynıdır. Zaten Hazreti Hüseyin diyor Yezid'e diyor. Deden diyor dedemle uğraştı. Baban diyor babamla uğraştı. Sen de benimle uğraşıyorsun dedi. Evet. Yani, yani Ebu Süfyan Peygamber Efendimizle uğraştı. Muaviye Hazreti Ali Efendimizle uğraştı. Yezid de Hazreti Hüseyinle uğraştı. Hazreti Hasan'la da uğraştılar. Merak etmeyin. Onu da şehit ettiler. İkisi de şehittir. Tabii. Tabii. Şey değil yani. O bakımdan yani Ebu Leheb Tercihan seçilmiştir. Burada daha başka bir hikaye var da onu da söyleyeyim isterseniz bu vesileyle. Mesela Somuncu Baba Hacı Bayram'ın şeyhidir. Şeyhidir, hocasıdır yani hmm. üstadıdır. <gülüyor> Somuncu Baba da fırıncılık yapıyor. Askeri fırında çalışıyor. Yani şeylerden. Gece uyumuyor. Sabaha kadar bekliyor. Hamuru gece yoğuruyor. Mayalandığı zamanda sabaha yakın işte işte böyle fecir vaktinde namaz vaktinde fırından ekmekler yeni çıksın diye. Diyorlar ki ona sen diyorlar bu akşamdan yapsan da yatsan uyusan rahat rahat bu ekmekler ama diyor o zamana kadar ekmekler çok soğur diyor. Bu Allah yolunda savaşanların sıcak ekmek yemeleri lazım diyor. Hı. Onların hakkı diyor. Onun için taze taze fırından çıkmış ekmeği Sabah kahvaltısında sunuyor onlara sıcak ekmek yemeleri. Bunlar diyor mücahitler Allah yolunda cihad ediyorlar. Bunların sıcak ekmek yemeye hakkı var diyor. Benim uykusuz kalmam önemli değil diyor. Öyle. Ve kendisine verilen kerametin de bu yoldan olduğunu kendisi itiraf ediyor. Yani biz namaz kıldık, oruç tuttuk, bu kadar ibadet yaptık ama herhalde diyor ben bu Allah yolunda cihat yapan askerlere sıcak ekmek yedirmek istediğim için bu yolda verdiğim hizmetler emekler yüzünden işte neyse hanımı diyor ki sen diyor elin çocuklarına diyor bu kadar ilgi gösteriyorsun onlara bilgi öğretiyorsun işte ilgileniyorsun falan kendi çocuğun diyor şey hiçbir şey öğretmiyorsun bununla ihmal ediyorsun diyor. da her her anne gibi yani. Peki diyor hanıma bir sabah namazı vaktinde diyor ki oğlum Ahmet kalk bakalım falan. Heh <gülüyor> diyor tekrar uyuyor. <gülüyor> Oğlum namaz vakti geçiyor diyor kalk diyor falan ha, ha, ha falan diyor <gülüyor> bu sefer öbür tarafa dönüp uyuyor böyle bir iki defa sesleniyor hanımı da yanında beraber işte diyor, namaz vaktinde bayram diyor efendim diyor bayram ankara'dan ses veriyor efendim diyor Kalktın mı diyor kalktık efendim emret diyor falan gördün mü evladı diyor hanımına. Biz diyor dizimizin dibindeki kendi öz evladımızı diyor şey edemiyoruz, uyandıramıyoruz. Bak diyor evlat diyor, hakiki evlat orada diyor Ankara'dan bize cevap veriyor. Kalktım efendim emret diye diyor oradan bize cevap veriyor İşte evlat odur diyor. Hı. Bizde yani yol evladı de, önemlidir. Yol evladı, yol evladı önemlidir. Döl evladı önemli değildir. Yani Ebu Leheb'ten misal verişimin sebebi de odur. Evet. Hazreti Nuh'tan misal verişimin sebebi de odur. İnnemel mu'minuna ihvetun Bütün inananlar öz kardeştir manasına gelir. İhva öz kardeş gelir. Anladım. Şimdi tabi e, Hazreti Ali için herhalde Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği ilk çocuk diyebiliriz. Öyle değil mi? Çünkü evet. çocukluğu onun evinde geçiyor ve hatta işte sırtını alırmış onu e, Şuradan bir bölüm akayım artık doğru yanlış siz söyleyeceksiniz. E, hutbelerinin ve sözlerinin e, toplandığı kitapta o günlere dair şunları söylüyor. Çocuktu menüs o beni bağrına basar yatağına alır beni koklardı lokmayı çiğnerdi ve bana yedirirdi. Ben de her an devenin yavrusu nasıl anasının ardından giderse onun ardından giderdim. O her gün bana huylarından birini öğretir ona uymamı buyururdu. Her yıl Hira Dağı'na çekilir kulluğa koyulurdu onu ben görürdüm başkası görmezdi. Çok güzel. Şimdi Mekke'de kıtlık oluyor. O kıtlığa e, karşı Ebu Talip e, çocuklarını e, geçindirmekte zorluk çekmeye başlıyor. Ve 5 yaşlarında, o sıra 5 yaşlarında olan Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber'e veriyor. 5 yaşından itibaren Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in yanında kalıyor. Hicret Hicrete kadar, hicretten sonra aslında hayatı boyunca. Hazreti Peygamber hayatı boyunca tam o okuduğunuz yerde ifade edildiği gibi nasıl ki yavru anneyi takip eder. Anne neredeyse yavru oraya gider. Hazreti Ali Resul-ü Ekrem Efendimizi aynen böyle izlemişti bir gölge gibi. Hayatını asrı onun yaşadıklarını ...hissettiklerini, ona gelen mesajları, ilahi vahiy, vahiy karşısında Resulullah'ın duygularını, Allah'a bağlılığını yakından görmüş, gözlemiş ve takip etmiştir. Hazreti Ali, Ali'yi, Ali yapan, imamı Ali yapan, Şahı velayet yapan budur. Dolayısıyla Hz Ali'nin kronolojik hayatı var. yılında doğdu, Mekke'de doğdu, 5 yaşından itibaren Peygamber'in yanında kaldı. Hicretten, Hicret'te peygamberin yatağında bulundu. Sonra aile evladını peygamberin toplayarak efendim, Kuba'da Hazreti Peygamber'e e, ulaştı. Hicret'in ikinci kızı Fatıma ile evlendi. Peygamberle birlikte bütün gazoya katılıp burada bir klinik hayat var. Yeah. Bu bize, affedersiniz, yeah. çok üzüldüm, bu bize Hazreti Ali. Tamam, yetmez. Şimdi biz geçenlerde bir program yaptığımızda Fatih Çıtlak ve Sadık Yalçın uçanlar konuktu. Hı -hı. Orada şöyle bir hususa değindiler. Şimdi bu hicret gecesi e, tabi öldürülme pahasına Aynen. Hazreti Muhammed'in yatağında yatıyor ya. Hatta şöyle bir diyalog geçti. Hani inanan mümin hemen herkes zaten yatardı. Yalnız işte Hazreti Ali'nin orada şöyle yo, bir farkı vardı o kadar dediler. Kolay değil. Elbette kolay değil ama hani. Yat, yatardı. Başkaları da yatardı. Başka yatacak birileri de bulunurdu ama dediler ki, Hazreti Ali bir de uyumuş. Hani o kadar emin, e, o kadar güvenli, emin. emin. Ha, evet. O kadar böyle hani canından vazgeçmiş ve o pahasına yatıyor ki uyumuş bile. Öyle evet. dediler. Yani öyle anlattılar. Yani korku içinde titreyi kalmadı. Ha, öyle emin yani evet. Evet. evet Şimdi böyle bir insan Hazreti Ali. Yani krizlik hayatı değil. Onu Resulullah'ın yanında yetişmiş vahyin mesajını Resulullah'ın nasıl alıp hayatına taşıdığını yakından gözlemek bir şahsiyet olarak görmemiz lazım. Şimdi siz hayat öyküye dediğiniz için ben Hı. yine oradan yazıyorum. iki şey paylaşacağım uzatmadan. Birisi şu, Ben ve kitaplarında Hz. Ali nasıl ilk Müslüman olduğu anlatır. Hı. Malum Hz. Peygamber aleyhisselam ilk vahyi aldığında evine geliyor. Hira mağarasında. Ve eee çitleyerek adeta, muazzam olan vahiy meleğini asli hüviyetiyle görmek, ufku kaplamış bir nur olarak görmek ve ondan vahiy almak bizim bugünkü e, kavrayışımızla kavraması mümkün olmayan bir keyfiye. Diyor ki meluni, üzerini ört. düzen örtüyor Hazreti Hatice anamız. Resulullah kendisine geliyor uzun uzun anlatacak değiliz. Hazreti Hatice annemiz. Resulullah ilk inanan, onun hayat arkadaşı olarak taleti yerini alıyor, gönüllerimizdeki yerini alıyor, nezli ilahideki yerini alıyor. Hatice-i Kübra. Onun mübarek kabri Mekke'de cennet-ül diye anılan Haziramızın gördüğü özel bir yerde. Şimdi, Hazreti Hatice'den sonra hep Hz. Hatice'nin yanında, Hz. Peygamber'in yanında bulunan Hz. Ali de gördükleri karşısında, peygamberin önceki hayatını da bilen birisi olarak inanmak istiyor. Menkıbıyı ben bir parça paylaşıyorum. Orada şöyle bir diyalogdan bahsediyor. Hz. Ali ki, ya Resulallah ya da ey ee, büyük. sizdeki bu değişikliğe bağlı olarak ben de inanmak istiyorum sizin anlattıklarınıza Hazreti Peygamber e de ki sen bunu annenle, babanla, babanla bir görüşmen lazım. Bugün tıpkı eşişkim olmayan bir insana siz önce bunu bir babanıza görüşün. Ona bir annenize görüşün, Hı? sorun ...dediğimiz gibi Onu da sorun. Hazreti kaç yaşında o zaman? 6 yaş. yaşında. Altı yaşında. Altı. Ama altı, çok küçücük. çok küçük. Çok küçük evet. Ve belki bir rivayette 9'a kadar çıkartıcam kanape 11'e kadar çıkarsanlar 13'e kadar çıkarsanlar var. Yani orada bugünkü gibi bir 11'e kadar, kadar çıkarsanlar 13'e kadar çıkarsanlar var. Yani orada bugünkü gibi efendim, nüfus kayıtları yoktu. modern teknoloji yoktu. Rivayetler farklı. 11'e kadar çıkartıldığını biliyorum kaynaklardan. Şimdi küçük yaşta yalnız. hani reşit olmamış, delikanlı olmamış. bir belki halif olmamış bir çağda. Peygamber'e Hazreti An'ın şöyle diye nakledilir. Allah beni yaratırken anneme ve babama sordum mu ki ben onun varlığını kabul etmek, senin onun tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu tasdik etmek için anneme ve babama soracağım. Bu bu mankı Belki gerçek. Ama muazzam bir bilinç. İsterseniz 13'e kadar çıkaran yaşını var diyorsunuz. Yani 13 yaşındaki bir Herhangi bir çocuğun da bunu söyleyebilmiş olma ihtimali çok. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ama uzak. yani muazzam bir şey. İşte onun Hazreti Ali'nin büyüklüğünü gösteriyor. Çok bu. meşhur bir e, öyküdür bu. Öyküdeyken e, gerçekleşmemiş olma ihtimaline kapıyı aramak asla istemem Bir vakıadır yani. Yaşanmış bir olaydır. Çok sağlam kaynaklarda geçer. Çok canlıdır. Çok da anlatılır. Mesajı çok güçlüdür çünkü. Hazreti Ali savaşların birisinde bir müşri diyeyim yerinde işte tepeler ve e, gırtlana çöker diyelim. Bugün o tükürük tükürü tükürü olayı adı. mı bu? Evet çok olayı. Bu çok etkileyeceği. ben bir ricada bulunabilir Buyurun. miyim? Onun böyle e, duygusunu kesmemek adına reklam arası vermem gerekiyormuş. Ama muazzam bir hikaye bu. Bunu çok Daha iyi biliyorum. Daha çok var hadiretler. Öyle Ona mi? Benzer tamam o zaman Emin Işık'tan ve İlyas evet, yüzünden deyince evet. Sazet Ali ile ilgili. Ona benzer çok hareketler var. Tamam. Yani yaşanmış. Yaşanmış hareketler. elbette. Ve tabii şunları da sormak istiyorum. Mesela ee, Hz. Ali dendiği zaman hani yiğitlerin şahı deniyor, Allah'ın aslanı deniyor ve aynı zamanda bir hitap daha var. Konuşan Kur'an. Neden böyle dendiğini de ben sormak evet. istiyorum. Reklam arası verelim, kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Emin Işık ve Sayın İlyas Üzüm ile birlikteyiz. Öteki gündem devam ediyor. Ehli Beyt'i konuşuyoruz. Hazreti Ali'de kalmıştık. Esedullah, Allah'ın aslanı. Hocam siz bir savaş anında düşmanını yere yatırmış Hz. Ali... Ve o an ne oluyor? Bize anlatır mısınız? Burada kalmıştık. Bu çok bilinen bir olay ama ben tekrarlayacağım. Yani. Çok etkileyici, tabii. mesajı çok güçlü ve çok evrensel. Hazreti Ali tam son bir indirmek üzereyken müşrik Hazreti Ali'ye tükürüyor. Tükürüyor. <gülüyor> Bu Hazreti Ali o anda üzerinden çekiliyor kılıcının kınına sokuyor. Ve onu tepelemek, öldürmek üzere olan o şahsiyet birden farklı bir boyuta geçiyor. Müşrik, talifsiz bir şaşkınlığa giriyor. Neden öldürmedi, o indiri, e, bitirici e, darbeyi indirmedi diye sormakını alamıyor kendisi. Haklı olarak. Hazreti diyor ki, ben seni Allah için öldürecektim. Yaptığım iş Allah için. Fakat sen tükürdüğün zaman işin içine nefsim karıştı. Allah samimi davrananları sever. Ve Allah kulun yaptığı her işte samimiyetle iştenlik arar. Samimiyetimin halagar olduğuna, niyetime nefsimin karıştığına seyit olunca nefsim için öldürmekten kaçındım. Nefsim için öldürmekten iş yapmaktan Allah'a sığınırım ve dolayısıyla vazgeçtim diyor. Ben Allah'ın kılıcıyım, nefsimin değil. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Ben Allah'ın kılıcıyım, hakkın kılıcıyım, nefsimin ve hevamın değil. Müşrik bundan sonra kaynaklardaki bilgiye göre bu din gerçek bir dindir. Ve bu dinin mensup olarak bu şahsiyet hakkı ve hakikate, hakkı ve hakikate aynadır diyerek kerime-i şadet yetkili müslüman oluyor. Bakın bundan çıkaracağımız çok ders var ama şunu altını çizmeniz lazım. Allah'ın bizim hiçbir ibadetimize, taatımıza ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Ama Allah bizden ihtiyacımız olan ibadetleri yaparken şunu istiyor. Samimi olalım, içten olalım, ihlaslı olalım. Yaptıklarımıza nefsimizi, desinleri, duyuşunları karıştırmayalım. Allah bundan çok memnun oluyordur. Bizi Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna götüren de budur. Biz İmam de bunu görüyoruz. İmam Ali'nin böyle bir keyfete ulaşması hep söylüyor, Hazreti Peygamber'in yanında yetişmesinden kaynaklanıyor. Ee, şimdi hocam eminim çok güzel şey anlatacak ama ben şunu bir daha vurgulamak istiyorum. Bakınız gerek Hazreti Ali'yi, gerek Hazreti Fatıma'yı, gerek diğer ehli mensuplarını biz canı yok seviyoruz ya. Sünniler olarak, Aleviler olarak, Şiiler olarak, Nusayiler olarak senemize gerekiyor ya. Çünkü ilahi bir emirdir. Çok mümince ve çok insanca bir şeydir. Peygamberi seviyorsunuz, onu sevdiklerine. Bunun temelini çok iyi oturtmak lazım. Çünkü biz peygamberi sevdiğimiz için peygamberi sevdiklerini seviyoruz. Peygamberi de Allah'ı sevdiğimiz için seviyoruz ve sevmemiz gerekiyor. Evet. Bu çok e, ilginç ve çok sağlam bir e, bakıştır. Çinimize geçen bir cibayettir. Ehliyet konusu her açıldığında ben bunu şahsen paylaşıyorum. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Allah'ı sizi nimetleriyle donattığı, sizi ihsanlarına boğduğu için sevin. Allah'ı sevdiğiniz için beni sevin. Beni sevdiğiniz için de benim ehliyetim için. Buradaki sevgi sadece duygusal bir, bir günerme değildir. Buradaki sevginin altında aslında sevmeye layık edemler dizisi ve dünyası vardır. Hazreti Peygamber Allah'tan gelen mesajı hayatını taşıdığı için mahzat sövmeye layık bir hayat ortaya koymuştur. Adaleti, ilmi, cömertliği, şefkati, merhametiyle bir abidedir. Peygamberin ehl-i de merhamette, şefkatte, adaletle, adalette, cömertlikte aynı ahlakı, hamediyeyi sergenmişlerdir. Şey Hocamıza neden Bazı örnekler. Bütün Osmanlı kadıları, bütün Osmanlı kadıları %95 aşağı yukarı hep Ehl-i Beyt mensuplarından seçilir. Seyyidlerden seçilir. Adalet aşağı yukarı, hukuk ve adalet Allah'ın şeyi Osmanlı Devleti'nde onlara emanet edilmiş. Gibi. Peki şimdi seyit dediğimiz kişiler <gülüyor> peygamber soyu, peygamber torunu? Peygamber soyu. Hazreti Fatma üzerinden mi soy yürüdü? E şimdi tabii yani bu bir kadınlık davasıdır, ayrı bir meseledir o. ...niçin Hazreti Meryem... ...mesela Hazreti İçhan... ...niçin babasız dünyaya geldi? Çünkü o devirde erkek... ...putlaştırılmıştı. Kadın da ayaklar altındaydı. Hiçbir hak hukuku yok. Kadının ismi yok. Bu bozulan dengeyi... ...yeniden kurmak için Cenab-ı Hak... ...şunu yani demek istedi... ...muradı ilahi... ...siz... Erkeği putlaştırır, tanrılaştırır, işte sezarlaştırır yahut da sezar olur, ilahlaşır. Bütün olimpiyat kahramanları tanrı oluyordu öldükten sonra. Yani baba hayattayken ailenin tek hakimi ve reisi. Yani çocuğunu öldürür boğazlar. Devlet ona kimse bir şey soru sormaz. Satar, parasını alır yer. Baba bu kadar hakim. Karısını, çocuğunu, aile, efrattı yani kendisine ait fertler üzerinde. Sonsuz hak var, hakları var babanın, kadının de hiçbir hakkı yok. Hmm. Bu bozulan dengeyi Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'in şahsında, Allah bile, waiz ya İsa bin Meryem diyor. Ey Meryem oğlu İsa, Kur'an'da hep Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa diye söylenmesinin ya. sebebi Meryem'in şanını yüceltmek içindir. Eyvallah. Eyvallah. Meryem el Betüldür. Yani iffetli, iffet abidesi demektir Betül. İki Betül var. Birisi Meryem'ül Betül, ikincisi Fatıma'tır Betül. Hmm. Yani kadınlık davası Hazreti Meryem tarafından başlatılmıştır. Hazreti Fatıma'nın şahsında kemale ermiştir. Nasıl ki din Peygamberimizin hayatıyla beraber kemale erdiyse, bütün Peygamberlerin getirdiği mesajlar orada toplanıp, orada mükemmel hale geldiyse, hem Kemale ermiştir hem de tekmil edilmiştir. Yani mükemmel hale getirilmiştir. Hı hı. Yani, bu çok güzel ek, bu anlattığınız şimdi bu Tabi bu seyitler mevzuna gelelim. Niye şimdi Peygamber anlatalım. Efendimiz'in niçin soyu kızından meydana geliyor? İki tane oğlu niçin vefat etti? Bu da kadınlığın şanını yükseltmek için. Bir şey diyeceğim içinde. oğullar vefat etmiş peki oğulların hiç çocukları olmamış mı? Hayır çocukken vefat ettiler. Ha, çocukken zaten. vefat Ço ediyorlar. 2 yaşındayken vefat etti. Kasım'da peki Hz. Küçük... Muhammed'in kaç çocuğu olmuş? E şimdi 2 oğlan 4 kız. Hı. Evet. Ve sadece soyu da Fatıma'nın soyundan devam ediyor. Yani peygamberin bile kendi soyunun kızından meydana gelmesi o soy olarak devam etmesi bile... Kadınların şan ve şerefinin yüceltilmesi bakımındadır. Evet. Bunu açabilir miyiz hocam? Yani İslami peygamberin davası zaten oydu. Bana diyor sizin dünyanızdan üç şey sevdirilmiştir diyor. Bir güzel koku, ikincisi namaz, gözümün nuru namaz. Bir de kadın diyor, nisa diyor. Mera demiyor peygamber efendim. Nisa kadınlığın toplamı demektir. Yani bütün kadınlık meselesidir. Hı -hı. Şimdi a, kadın düşkünü falan manasına gelmeyecek şekildedir yani. Evet başka, orada başka bir şey söylese. Ha, peygamber zaten şu kadar kadın da evlendi. Çok kadın düşkünüydü onun için tabii böyle konuşuyor. Bir de, ya, e, hani ilk inanan sonuçta Hazreti Hat Hatice değil mi? Evet. E, ilk İslam şehidi de kadın değil mi? Öyledir. Evet değil mi? Sümeyye. Sümeyye evet. Şimdi hocam bu seyitlere falan girebilirim. Yani, <gülüyor> Sümeyye'nin esas adı nedir biliyor musun? A, pamuk. Pamuk, evet, pa pamuk, pamuk. Pamuk, pamuk. Evet, pamuk, pamuk, pamuk. Ve hatta o yüzden de e, tam pamuk değil aslında, yamik oradan Bamik pamuk. diyorlar onlar bir... da fakat o Doğru. Arapça telaffuzudur. Bamik, Arapçada P olmadığı için e, öyle B ile söylüyorlar. Bermeki diyorlar mesela, parmak demiyorlar. Hmm. Biz mesela Caferül ül Bermeki yahut Arapça ifadeyle öyledir. Parmakı yani berkli bir... Türk ailesidir o. Biz Türkler nasıl Müslüman oldu diye bir program yapmıştık. Hı hı. O programda e, bu geçmişte hatta ilk e, İslam şehidi kadın hani Türk olabilir mi? Şeklinde Türk, Türk korkma. Horasan tarafından gelmiş satıla satıla cariye olarak gelmiş. <gülüyor> korkma diyor. Türk, Belki, Türk, tabii Türk. tabii. Yani. Peki hocam şimdi bu seyitleri konuşacağız ama Hazreti Ali'yi ben e, güzelce şimdi bir Hazreti iyice Ali anlatalım. Şimdi nasıl diyor. bir Allah evi olduğunu hı. bu Mesela nefsim karışır seni öldürmekten onun için vazgeçti. Başkası olsa daha da ha. yani daha, ha, tabii. öldürdüğünü daha öfkesini da Kesini Öfkesini de katar, bir evet, an önce öldürüldü. Aşk. Kendisini yaralayan Abdurrahman İbni Mülcem yakalanıyor ve zindana koyuyor. Hapse atılıyor. Hı. Hazreti Ali Efendimiz'e sürekli süt içiriyorlar, veriyorlar ki o darbe aldığı darbe hançer, zehirliydi. O şey... Harbe dedikleri o hançerin ucu zehirliydi. Ve gittikçe kötüleşiyor Hazreti Ali Efendim. Yani fenalaşıyor. Diyor ki bir garip var diyor. O zindana attığınız garibe diyor. Bir şey verdiniz mi? Yiyecek içecek diyor. Lütfen diyor bu sütü götürün ona için. O aç diyor. O sütü götürüyorlar. Diyorlar ki bunu sen açsın bunu Ali gönderdi sana diyor. Adam... İçkileniyor, şüpheleniyor. Diyor Acaba ki, zehir mi ha, Beni zehirleyeceksiniz diyor falan. İçmiyor. Sonra Hazreti Ali'ye geliyorlar. Ne oldu diyor Hazreti Ali Efendimiz soruyor. Diyorlar ki zehirden şüphelendi ve içmedi sütü diyorlar. Bizim verdiğimiz sütü içmedi. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki biz o insanlar mıyız diyor. Yani düşmanını gizli zehirle zehirleyecek o böyle kalleş insanlar mı diyor. Esas şimdi bizi yaraladı diyor. Bizi hançer yarasından daha büyük diyor. Bu şimdi esas yara şimdi diyor. Bu söz hançerden daha ağır bir yara verdi. Şimdi esas bizi şimdi yaraladı diyor. Şimdi Hazreti Ali böyle. Kendisine soruyorlar diyorlar ki ya Ali. Ya Emir al şimdi ya İmam. Zekatı kaçta kaç vereceğiz diyorlar. Yani işte bir falan meselesi falan. Hazreti Ali Efendimiz açık söylüyor. Diyor ki Cimriye kırkta birdir. Bize hepsini vermek düşerdi. Hmm, eyvallah. eyvallah. İşte Peki. yani bunlar Ali'yi bize tanıtıyor esas. Hmm. Esas Ali buradadır yani. Bir gün soruyorlar Hazreti Ali'ye sen ha. Allah'ı hiç gördün mü diye. Evet. Evet. Onu anlatır mısın? Hay hay Şimdi Hazreti Ali peygamberin yanına yetiştiği için imanda zirve, ibadette taatta zirve, ahlakta zirve, belki zamanımız olursa örnek vermek isterim, kahramanlıkta, yiğitlikte, şecaatte zirve Hazreti Ali. Şimdi Allah'ı gördün mü? şeklindeki soru, kaynakların verdiği bilgiye göre Sırpların savaşı dönüşünde oluyor. İlk bile Yaman isminde bir şahıs diyor ki, ey müminlerin emiri, Rabbini gördün mü? Bu su aslında şunu düşündürüyor. Yani Hazret Ali'nin, İmam Ali'nin o kadar güçlü, o kadar Allah'ı görücesine ibadet ettiğine, e, ettiğini gözlüyor ki, bu konuda merakını gidermek istiyor. Gördü mü diyor Allah Yoksa sıradan ibadet yapan birisine kimse böyle bir su yönetmez. İmam Ali diyor ki, görmediğime ibadet meyredir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 şey dişkenleri. Hatta kırıyorlar diyorlar ki ya ayıp değil mi sen koskocaman adamsın. İnsan kardeşinin oğluna, evladına bunu diyor, şey der mi? <gülüyor> Başkaları görmesin diye gece koymaya başlıyor. Bu peygamber efendimiz. Bu şu demektir. Din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir. Özellikle bu lehip seçilmiştir. Bu meseleyi anlatmak için çünkü Hz. Nuh'a da dedi ki Hz. Nuh Ya Rabbi sen benim ehlimi aile fethlerimi kurtaracağına, koruyacağına dair oğlumu, değil mi? oğlumu söz vermiştin dedi. Vaat etmiştin dedi. Ama benim oğlum gömüldü. Dedi. İnnehu leyse min ehlik diyor. Cenab-ı Hak ona. O sana inanmadığı için o senin ehlinden değildir diyor. Yani burada vurgulanmak istenen şey Ebu hep özellikle seçilmiştir. Ve tercihan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 İlahi vahiy, vahiy karşısında Resulullah'ın duygularını, Allah'a bağlılığını yakından görmüş, gözlemiş ve takip etmiştir. Hazreti Ali'yi, Hazreti Ali yapan, İmamı Ali yapan, Şahı velayet yapan budur. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin kırılcık bir hayatı var. 620'da doğdu, Mekke'de doğdu, 5 yaşından itibaren peygamberin yanında kaldı, Hicretten, Hicret'te peygamberin yatağında bulundu. Sonra aile evladını peygamberden toplayarak efendim, Kuba'da Hazreti Peygamber'e e, ulaştı. Hicretin 2. yılında Kızıl ile evlendi. Peygamberle birlikte bütün gazoya katılıp burada bir hayat var. Yeah. Bu bize, affedersiniz, yeah. çok üzüldüm. Bu bize Hazreti Ali'yi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 çitleyerek adeta, muazzam olan vahiy meleğini asli hürriyetiyle görmek, ufku kaplamış bir nur olarak görmek ve ondan vahiy almak bizim bugünkü e, kavrayışımızla kavrayılması mümkün olmayan bir keyfiye. Diyor ki meluni, üzerini ört. düzen örtüyor Hazreti Hatice anamız. Resulullah kendisine geliyor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 Belki bir rivayette 9'a kadar çıkartan var, on kadar çıkarsanlar var, yani on kadar çıkartanlar e e var. Yani o da e, bugün gibi. On kadar çıkarsanlar on kadar çıkartanlar var. Yani o da gibi. nüfus kayıtları yoktu, e, modern teknoloji yoktu rivayetler farklı mı? On bira kadar çıkarttığını biliyorum kaynaklarda. Şimdi küçük yaşta yalnız. Hani reşit olmamış, delikanlı olmamış e, bir belki halı olmamış bir çağda.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 bir müşri diyim yerindeyse işte tepeler ve e, gırtlana çöker diyelim. O bu tükürük olayı adı. mı evet, bu? çok tükürük Ben bir ricada bulunabilir miyim? Onun böyle e, duygusunu kesmemek adına reklam arası vermem gerekiyormuş. Ama muazzam bir hikaye bu. Bunu çok Daha iyi biliyorum. Daha çok var Hazreti Öyle benzer, mi? Harbi. Tamam o zaman Emin Üçük'ten ve evet, İlyas yüzünden evet, dinleyicis Hazreti Ali ile benzer ilgili... Çok hareketler var. Tamam. Yani yaşanmış. Yaşanmış elbette. Yani. Ve tabi şunları da sormak istiyorum. Mesela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 leşmemiş olarak görür. Bu aynı şey Hazreti Muhammed'in Miraç meselesine de mi öyle? Hazreti Peygamber Aynen. ihsan hadisi var. Çok meşhur. Bu vesileyle. Onu söyle lütfen. Hadis. Der ki Hazreti Peygamber aleyhisselam ihsan nedir sorusu karşısında. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İbadet böyle yapılır. Orası muhakkak da hani Miraç'ta böyle gerçekten Miraç, görülmüş. Miraç'ın tablo şudur. Miraç'ta Kur'an-ı Kerim'de özellikle Necm Suresi göz gördüğünü yalanlamadı şeklinde bir ifade var. Göz? Gördüğünü yalanlamadı diyor. Yani şöyle bir şey var Pelin Hanım. Bizim Bizim bu konunun cevabına biraz yoğunlaşacaksak eğer uluhiyet anlayışı bir parça zihnimizde canlandırmamız lazım. Yani uluhiyet Allah Celle ve kimdir? bu nasıl bir mahiyeti vardır? Onu yoğunlaşmamız lazım. Allah madde değildir. Allah bir cisim değildir. Allah şekli olmaktan münezzehtir. Allah'dır çünkü. Şekli olan, terkipten meydana gelen e, cismi olan Allah olmaz. Bunlar mahluka ait. Yaratılmışsa ait özellikle. Allah yaratandır. Yaratılan değil. Allah şekil verendir. şekil olan değil. Allah cisim verendir. Cismi olan değil. Kendisi bütün varlıkların ötesinde mutlak bir varlıktır. Bu varlık Allah'ın mutlak varlığı karşısında bazı İslam ne göre bir çeşit gölgenin gölgenin gölgesi hükmündedir. Mutlak varlık Allah'tır. Tamam, Miraçta, oraya geliyorum. Oya geliyorum. Miraçta. Miraçta, <gülüyor> Hazreti Peygamber, bizce maiyet-i meçhul bir biçimde Allah'ın mülk ve sonsuz kudretini ve azametini tayaran ettiğine diyelim öyle bir noktaya ulaşıyor ki şiddetin i müntahada İslam aleminin ifadesiyle imkanla ve vücut arası bir nokta o varlığın zikâ anlamda varlığın son bulduğu ruhiyetin başladığı Mekansa düşünmeyelim lütfen bunu. Bir e, boyutta Cenab-ı Hak Resul-i kendisini ve emrini anlatmakla yükümlü kıldığı seçtiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'a maşeti bizde bilinemez bir biçimde. Fakat ifade olarak işte 70, bir, 70 bin per, bak, 70 bin perde diye. denmiş 90 bin <gülüyor> perde <gülüyor> denmiş bu perde şey o sonsuz uluhiyeti, mutlak uluhiyeti bizim bizim varlık olarak, mahluk olarak anlamaya edinip çabalarımızın bir ifadesi ortaya konmuştur. Dolayısıyla Allah miraçta maaşesini bilemeyeceğimiz bir biçimde ama çok özel bir e, nitelikte Resulüne kendi varlığından, kendi mutlak marifetinden, marifeti subhaniyesinden Resulü'nün herbe Minacın asıl mahiyeti budur. Ve ona dediğini demiş, o gördüğünü görmüştür. Fakat gördüğü anlatılabilecek, hissettiği bütünüyle paylaşabilecek mahiyette değildir. Hı -hı. Bu ulu bir zaten, Bu peygamber min zaten. Gösterdi Allah. Allah, Allah gösterdi. kendisini gösteriyor. Tamam işte. yani nasıl gösterdiğine Mesela şimdi, şimdi biz Allah bize rüya gösteriyor. Evet. Bu gözümüzle evet. mi görüyoruz? Hayır ama mesela lüyayı anlatabilirsiniz dersiniz. İşte anla... işte yeşillik bir ortamda Hayır yürüyordu. daha anlatılmış değil. Oradan parlak değil. bir ışık geldi şeklinde. Ben de diyorum ki. Hani bizim bilgimizin üzerine eklenebilecek, hani sizlerin belki detay olarak verebileceği bir husus var mı? Mesela siz dediniz ya bir selamdan bahsettiniz az önce. Mesela Allah eğer kendini duyurduysa bu yine bir hissiyat olarak hani vahiy gelmişçesine bir içebilen olayın yoksa bir yine ses duyma meselesi var mı? Bir hurufu lafsu tal subhadişah diyor. Süleyman Çelebi gayet güzel anlatıyor. Bütün perdeler kalktı diyor, yetmiş bin icap kalktı diyor. Bi kemu keyf, kemiyetten ve keyfiyetten diyor uzak olarak Allah'ı diyor gördü. Bi hurufu lafzu saf diyor, ses yok, saft yok, da harf yok, kelime yok, kelam yok. Allah'la diyor konuştu. Bütün bunlarda Allah'ın tecellileri vardır. Hmm. Yani Allah ona nasıl, şimdi biz mesela iki şeyi şarja takıyoruz mesela o doluyor. Yahut evet. sessizce iki kaseti birbirine bağlıyoruz ondan ona bütün bir aktarılıyor. Öyle bir tecelli. Hazreti Musa'ya yalnız lenterani Terani dedi. Sen beni dünya gözüyle göremezsin dedi. İşte o şey. <gülüyor> Mesela İbnül Fariz da diyor ki ey Allah'ım diyor. O Musa'ya söylediğin sözü bana da söyle diyor. Ki hiç olmazsa sesini işitmiş olurum diyor. Şimdi o ses de bize gelen bir sestir. Yani. Biraz şey kayıyor yalnız. Evet, konu kayıyor ben evet. e, hocam işaret etti. Ben de not almıştım. Şimdi bakın sizin sorunuzla alakalı. O da merak etmeyi çok haklısınız. Fakat o çok uzun ve e, geniş e, bence zaman alacak bir konu. Fakat bir cümleyi ben buraya sıkıştırmak istiyorum. Musa Peygamber. Hocam çok güzel <gülüyor> affedersiniz. Değildi. Diyor ki Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Ne kadar insani bir şey. Ne kadar fıtni bir şey. Bu aslında bizim Ahirette müminlerin Allah'ı göreceğinin de bir kanıtıdır. Çünkü bizde böyle bir arzu var bu çok normal, çok normal. Anne kanında bir bebek, annesinin beslendiği gıdayla beslenen bir bebek, eğer akla olsa, dense ki senin bulunduğun yeri yerle, yeri taşıyan, sana kendi gıdasından gıda vereni görmek istemez misin? Canı gördüğümü onu bir görsemler, anneyi görsem gibi. Yani benzetme daha hata olmasın. İnsan Allah'ı görmek ister. İlla ki. Şimdi Musa peygamber diyor ki Allah'ım seni görmek istiyorum. Musa peygamber Allah büyük hocam çok zayıf ben teranı göremez. Israr ediyorum Hazreti Musa. O zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki şu dağa bak. Peki ne oluyor? Allah Allah tecelli ediyor. Musa aleyhisselam düşüp bayılıyor ve kendinden geçiyor. Biz uluhiyeti Anlayamıyoruz Pelin Hanım. bakın anlamak için şu fizik dünyayı bütün makro boyutlarıyla bir tasavvur edelim bakalım. Milyar ışık yılların söz konusu bu korkunç bir kosmosun biz içinde yaşıyoruz. Dünyamız orada minnaçık kalıyor. Belki bahsedilmeyecek kadar küçük kalıyor. Kur'an az ve semavat diye buna işaret ediyor. Bu muazzam kosmosu hükmeden onu var eden onu kudretiyle kudretin taallukuyla idare eden yaratan bir sonsuz rabbul âleminden bahsediyoruz. Rabbul âlemin, Rahman, Rahim, Maalikü'l-din. Böyle bir haktan Allah'tan bahsediyoruz. Ama hadiste hadislerde var. Allah'ı diyor düşünemezsiniz. Zatını. Fakat o Allah'ın nimetlerine, eserlerine, secelilerine bakın diyor. Secelîlerine bakın. Biz bu alana baktığımız zaman Allah'ın kudretini, anlılık dünyalarında Allah'ın rahmetini ve şefkatini, bu fizik dünyanın güzelliğinde Allah'ın hakim ve cimil olduğunu görebiliriz. Eserini görebiliriz. İnşallah ama tabi şimdi de, Musa bile böyle o talebini tekrar etmiş. Tekrar, çok mu? Ama, işte işte. ama Hz. Yani Musa'yı zorladılar yorum. ama. Yani dediler, dediler ki bize Allah'ı göster dediler yani bu gözle Ama görme kendi de merak etmiş yani etmemiş mi? Ama Sayın bizzat gözle istediler yani. Çünkü puta tapma yanlışmış bir millet insan mucize isterler. Topluluk Hı. hayır görmek istiyor. Hep gördüğüne tapıyor çünkü. Ha. Bu televizyon nesli de öyle olacak. Merak etme. Bu modern modern putperestliğe doğru gidiyoruz. Görmediğine inanmayacak insanlar. Artık. Çünkü her şeyi Ama bir şey gözünün önüne Ünsal söylüyoruz. oldu çok enteresan. Evet. Yani biz mesela az önce neyi konuştuk? Siz e, dediniz ya aile ilgili olarak o ortaya konan mucizeden bahsettiniz ya. Hani bırakın e, peygamber vahiy hani geliyor ne bileyim en büyük mucizesi Kur'an var ortada. Hatta işte o ayın yarılması hikayesinde dahi onu gördükleri halde... İnkar edenler var. Şehirde diyenler var. var. Ve yani inanmayacak olan zaten ne görse inanmıyor hiç bence. Hiç hiç. Evet. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan evet. sonra ben ne soracağım seviyor biliyor musunuz? Evet bilmiyoruz. Hocam niye saatinize bakıyorsunuz? Şunu, şunu sormak istiyorum. Ee, Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'ye bir sorusu var. Onun cevaplamakta zorlandı. Ama sonra Hazreti Fatma'dan yardım alıyor evet. ve cevabını veriyor. Evet. O meşhurdur. Ha, o, o meşhurdur onu bir öğrenelim, reklamlara gidelim dönüşte buradayız evet devam ediyoruz sevgili seyirciler ve hocam e, o Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye bir sorusu var ki ilk önce cevabını vermekte zorlanıyor zorlanıyor, gidiyor Hazreti Fatıma'ya soruyor, Fatıma da diyor ki böyle böyle söyle diyor gelip sonra ondan öğrendiği cevabı Peygamber Efendimiz'e söyleyince vallahi diyor bu bilgi diyor Peygamber şeyinden yani e, Peygamberlere ait bir bilgi diyor Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz de Ya Resulallah Fatıma'dan öğrendim diyor. Hı hı. Yani Fatıma'nın irfanını, marif, irfanını anlatmak için verilmiş bir misaldır. Hazreti Ali Efendimiz mesela bir gün esas onun irfami, marifeti yani ilmin kapısı zaten. Yani o şey değil. İşte bir gün şaka yapıyorlar Peygamber Efendimizle Beraber hurma yiyorlarmış. Peygamber Efendimizle. Yediği hurmaların çekirdeğini Ali'nin önüne kuruyor, ikisi. İkisi. Ya Ali diyor ne kadar çok hurma yemişim diyor falan. Deyince Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki Ya Resulallah siz de hep çekirdeğiyle yutmuşsunuz diyor. Hiç çekirdek yok peygamberin önünde. <gülüyor> i̇şte bir defasında da Peygamber Efendimiz diyor ki Ya Ali bugün neredeydin diyor. Ya Resulallah diyor şeye gitmiştim. Hurma toplamaya gitmiş. Medine'nin işte hurma bahçesi olanlara gidip ücretli gündelik çalışıyor yani. Reçber Hazretleri iş yapmaya gidiyor yani. Geçimini sağlamak için. Soruyor diyor ki ya Ali diyor biraz daha kendini sıkı çalışsaydın. Önemle önem verseydin o işe diyor. Ne kadar daha fazla hurma topladın diyor. Vallahi ya Resulallah. Bugünkü topladı, topladığımın diyor yarısı kadar daha toplayabilirdim, sıksaydım kendimi diyor. Öyleyse yarın git o toplayabilirim dediğin kadarını topla. Bugünkü aldığın ücret sana helal olsun diyor. Yani bu bir işçiye verilecek en büyük örnektir. Hı hı hı. Yani bir işçi kendi işinde çalıştığı zaman nasıl gayret gösteriyorsa, nasıl özen gösteriyorsa... Bir patronun yanında çalıştığı zaman da gayreti göstermesi lazım. Bu işte empati dediğimiz şey yani. Hı hı. Bir patron da çalıştırdığı işçinin yerine kendisini koymadıkça patron olamaz. Yani hı hı. o empatiyi yapmadıkça olmaz o iş. Hı hı. Şimdi tabii Hazreti Ali'nin yiğitliği de çok vurgulanıyor özellikle evet, değil tabii. mi? Bunu da konuşalım isterseniz ondan sonra da e, sizin özellikle konuşmak istediğiniz seyitliğe geçelim. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi bizim kültürümüzde Hazreti Ali ve versiyah bir şey, efendimiz birçok özelliği yanında kahramanlığı, yiğitliği, aslanlığıyla intikal etmiştir. Bu bizim kültürümüzün ona yüklediği bir özellik değildir. Onda var olan özelliklerden milletimiz, kültürümüz bunu biraz daha öne çıkarmıştır. Evet. Çünkü ona Esedullah lakabını Hazreti Peygamber vermiştir. Haydani Kerral ifadesini o büyük bir e, başarıyla ortaya koymuş ve hayatıyla somutlaştırmıştır. Hazreti Ali'nin ile ilgili iki anekdotu kısaca değinmek istiyorum. Bunlardan birisi Handek Savaşı'ndaki yiğitliğidir. Hazreti Ali, Bedir'de, Uhud'da, Handek'te, Hayber Kalesi'nin fethinde, Kısacası bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'le beraber olmuş. Hatta Hayber Kalesi'nin kapısını tutup Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Çıkartıyor. Ve Can Sıpera'nın Hazreti Peygamber'i kurmuş. Zaman zaman bazı gazbelerde yaralanmasına rağmen cesaretinden, şecaatinden, yiğitliğinden hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Denir ki her güzel hasret gibi yiğitliğin de kahramanlığın da esasında özü imanla alakalı ne kadar güçlü imanınız varsa ölüme meydan okursunuz. Gerektiği yerde o cesareti ortaya koyar, şecaatinizle, Allah'ın izniyle destan yazarsınız. Hazreti Ali'nin bir anlamda hayatı budur. Hı hı. Ama o yiğitliğini, aslanlığını demek kısada geçtiği gibi asla nefs için değil Allah için ortaya koymuş ve gerçekleşmiş, gerçekleştirmiştir. Hendek Savaşı'nda kaynaklarda anlatılıyor ki, Amir bin Abdül isminde müşriklerin çok ileri gelen, çok namlı bir şahsiyeti vardır. Atını alır ve der ki, Müslümanlara doğru dönerek yok mu benim karşıma çıkaracağınız bir şahsiyet? Onunla buluşayım, onu alt edeyim. Hiç kimse ceset edemez. Adata kükürüyerek, malatarak, Hz. Ali Resulullah'a işaret ederek öne çıkmak istediğini söyler. Fazlallah başka bir sima, başka bir el, başka bir talep ara him yerindeyse. Birkaç defa tekrarlanır bu. Sonra Hazret Ali peygamberden izin olarak Amir bin Abtu için çıkar. Bir tarafta müşriklerin azman bir, azmama mandar bir efendim. Süpermen şahsiyeti yani. süper diyelim? Evet, yani. Bir tarafta da Resulullah'ın yanında yetişmiş. Efendim bir yiğit, hı. bir genç yiğit, bir fetah var ya civayette. La fetah illa Ali, la seyf illa zülfikar. Ali gibi bir yiğit. Zülfikar Onun kılıcı zülfikar gibi kılıç yoktur. Hz Ali bu sözü hayatıyla söyletmiştir. Hı hı. Güzellik olsun söylenmiş onu etiket olarak yapıştırılmış değildir. Amir bin karşısına çıkar Hazreti Ali. O küklüye nahra atan, Müslümanlara meydan okuyan, küstahçe tutum sergileyen kişi, Hazreti Ali bir kılıç darbesiyle Amir bin yere indirir. Ve çok kısa zamanda, uzamasın diye ben tasviyerek anlatmayacağım, çok kısa zamanda Allah'ın izniyle onu alt etmeyi ve öbür tarafa yollamayı başarır. Allah'ın aslanıdır çünkü imandan aldığı cesaretle o yiğitlikle müşriğin küstahça meden okuyun müşri işini bitirmiştir. Hayber, Hayber Kalesi'nin fethine siz çok güzel gönderme yaptınız. Orada Hazreti Peygamber'in sözünü hatırlamak lazım. Bir gün öncesine diyor ki ben yarın bayrağı bir kişiye vereceğim ki o kişi Allah'ı ve Peygamber'i sever. Allah ve Peygamber'i de o kişiyi sever. Herkes merak eder. Acaba Resulullah sancağı ya da bayrağı kime, kime verecek? Allah'ın ve Peygamber'in sevdiği şahsiyet kimdir? Hazreti Peygamber ertesi gün Hazreti Ali'ye Biz bu iberden anlıyoruz ki Hazreti Ali Allah'ın sevdiği bir şahsiyettir. Resulullah'ın sevdiği bir şahsiyettir. Böyle bir şahsiyeti kim sevmez? Tabii. İşte ben onun için söylüyorum. Bütün sünnilerin ortak paydası da ehlibeyt. Bütün Müslümanlar, Sünni kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, Caferi kardeş kardeş bütün yani Müslümanlar mülayim-i Şia dahil, Mülayim Şia, Zeydisi, dahil. Hepsi, dahil. hepsi hepsi Hazreti Ali'dir. Böyle bir şahsiyet Hazreti Ali <gülüyor> gerçekten Kerbela'nın kapısını bir kalkan gibi kullanır. O ağır Kaldırması güçlü bir kapıyı yine imanın verdiği cesaretle Allah name kaldırır kalkan gibi kullanır ve Yahudilerin elinde olan Hayber kalesinin tetinde Allah üstü başa şekilde. Ve Hazreti Muhammed'e kızı Fatma'yı evet. e, evlendiriyor. Hı hı. Hatta şöyle denir, hani Medine'de e, Allah'ın hani Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'yi uygun gördüğünü ifade ediyor. Bu doğru mu yoksa doğru Hani sonradan eklenmiş bir bilgi hayır, mi? Hayır hayır. Doğru. Peygamber Efendimiz <gülüyor> hicretin ikinci senesi. Bedir Harbi'nden bir hafta kadar önce evlendi zaten. Hı. Yeni evliydi. Bedir Harbi'ne gittiler. Ramazan. O vesileyle. Ve Peygamber Efendimiz e, onun nikahını kıyarken fil dünya vel ahirah kelimesini kullandı. Yani, yani ben Fatıma ile Ali'nin nikahını hem bu dünya için hem öbür dünya için kıyıyorum diyor. Bu manaya geldi. Ve Fatıma vefat edince Hazreti Ali Efendimiz yıkadı onu. Halbuki vefatla beraber nikah biter. Artık o yabancıdır birbirlerine. Yani kadın cenazesini kadınlar yıkar. Erkek cenazesini erkekler yıkar. Eşinin o Eşinin cenazesini Hazreti Fatıma'nın cenazesini Hazreti Ali Efendimiz yıkadı. Ve asaptan itiraz edenler oldu. Dediler ki yanlış yaptın, Peygamber Efendimiz kaç defa söyledi, nikah ölümle beraber nikah fes olur, biter. Dedi Hz. Ali Efendimiz dedi ki, siz Peygamber Efendimiz mescitte, camide yani. Bizim nikahımızı kıyarken ne dediğine dikkat etmediniz mi? Dedi. Biz Ali ile Fatıma'nın nikahını fiddünye vel ahira diyerek kırdı dedi. Herkesin nikahı fes olur ama bizim nikahımız fes olmaz dedi. Çünkü Peygamber Efendimiz bizi Dünya ve ahiret evli eş olarak kıydı nikahımızı dedi. Bizim nikahımız ahirette de devam eder dedi. Ve kendisine öyle şey etti. Bu arada Hz. Muhammed öleceğini söylediği zaman hani hasta yatağında Hz. Fatma hani hem sabır diyor... Emre diyor ki Ehl-i Beyt'ten ilk sen benim yanıma geleceksin i̇lk diyor. Sen geleceksin i̇lk sen geleceksin diyor. İlk sen geleceksin diyor. Ayrılık fazla sürmeyecek diyor ya Fatıma. Nitekim altı ay sonra mıydı babasının? En yani. fazla altı ay diyorlar. En fazla yani. altı ay sonra vefat ediyor. Ee, şimdi siz az önce dediniz ki e, peygamberin soyu Hazreti Fatma e, tabii, tabii. üzerinden yürümüştür. Ve Özellikle özellikle dediniz. Evet, özellikle dediniz. Diğer çocuklar çünkü vefat etti dediniz. Erkek çocukları vefat etti. Şimdi evet. e, bu soyla ilgili kutlu soyla ilgili bir seyit ifadesi bir de şerif ifadesi kullanılıyor evet, değil mi? Evet, evet. Bunun arka ne? siz ikisini de Hazreti Hasan soyundan gelenlere şerif diyorlar. Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere seyit diyorlar. Hazreti Hasan soyundan gelen de peygamber evlatları var. Zaten biz onlara peygamber evladı diyoruz. Hep sonuna kadar. Bir arkadaşla konuşuyorduk. Evladı Ali dedi. Ben de Evladı Resul dedim. O tekrar Evladı Ali dedi. Ben de Evladı Resul dedim. Ondan sonra itiraz etmedi tabi. Özellikle Evladı Resul'dur tabi yani. Hepsi Evladı Resul'dur. Fatıma onun evladıdır. Onlar da Fatıma'nın evladıdır. Ali de Evladı Resul'dur. Yani fazla ileri gidersen çünkü yani gerçi öz kendi çocuğu değil ama kendi çocuğu Aynısı. gibi elinde büyümüştür. Hı. Peygamber terbiyesiyle büyümüştür. Hiç şirk müşriklere puta tapacak vakti olmamıştır adalet halinin çünkü küçük yaşta peygambere emanettir. Zaten hemen Müslüman olmuştur. Peki şimdi e, bu soyda kimler mensup bunun bir tutulmuş değil mi şeceresi? Eskiden siyadet dairesi varmış şeylerde Şeyhul İslamlıkta. Hı. Bütün doğan seyitler hangi tarihte nerede doğduysa kimden doğduysa hepsinin şeceresi var kayıtlarda şeydir, yazılıdır. Şimdi işte tabii Müslümanların getirdiği şey statü, bütün insanlara barışladığı, daha doğrusu ihsan ettiği slogan şudur: Bütün insanlar eşit. Hmm. Öyle. Irk, cins, soy farkı falan yoktur. Yani zenci olsun, bilmem siyahi olsun, sarı ırk olsun nereden olursa olsun, bütün insanlar eşit. Tamam. Bütün miller kardeş. Bütün, yani eğer özetleyecek olursak bütün söylediklerimizi. Şimdi bundan hareketle bizim, benim hocam vardı, Mahiriz, Mahir Bey, Allah rahmet eylesin. Edebiyat hocamız, İslam, Türk edebiyatına ve İslam tasavvufuna geliyor. Dedi ki, bunu söyledi. Bütün insanlar eşit, bütün müminler kardeş. Ama dedim, hocam siz Ehli Beyt'i unuttunuz dedi. Yani bütün müminler kardeş ama Ehli Beyt'in tercih hakkı vardır dedi. Hayır hayır dedi. Bütün e, takvadan başka dedi tercih yoktur dedi. Dedim hocam takvada da eşit olsalar, ilimde de eşit olsalar bir seyitle bir seyit olmayan arasında dedim, ben seyidi tercih ederim dedim falan. Hayır dedi. Takva dedi önceliklidir falan. Ama dedim hocam takvada eşit, ilimde eşit, boyları, bozları her şeyi eşit olsa benim dedim tercihim Seyit olandan yanadır falan deyince. Tamam dedi bu meseleyi kapatıyoruz dedi. Vefatından sonra öğrendik ki biz o hoca vefatından sonra hem ana tarafından hem baba tarafından kendisi Seyyid. Evet. Buldu. Şimdi yani enteresan. Enteresan evet. Evet yani kendisini gizlemek için. Seninle, gizlerler mi ki kendileri? Gizlerler. Özellikle gizlerler. Yanlış bir şey olmasın diye. Şimdi bir yani bir kısmı da iftiharla söyler mesela seyit ama olur ama saklayanlar da iftihar etmediklerinden değil muhtemeldir ki hani hatıraya en ufak bir zarar gelir gelmesin diye, değil mi? diye haysiyetini korumak için hı hı. yani şöyle olur mesela benim öteki hocam vardı müzik hocam Haririzade Antakya'da çok meşhurdur dünyanın en latifeyi seven şakacı şey mübarek bir adam böyle. Kediye selam verir, köpeğin hatırını sorar, <gülüyor> <Öyle> çocuklarla, <mi? gülüyor> çocuklarla ilgilenir, herkesle böyle o kadar tatlı ve belki Güney'in en iyi musiki bilen adamıdır yani. Ben ona sordum, hocam bu kadar musiki kültürünü nereden öğrendiniz dedim. Saraylı musiki şinaslardan dedi. İşte saray lav olunca bunlar Güney'e gitmişler, Beyrut, Halep falan oralara gitmişler Antakya'da. Ben dedi onlardan öğrendim dedi bütün bu musiki, bütün makamları bilir, kendi besteleri var yani öyle. O Seyyid Maraş müftüsü Hacı Ali Efendi onu her ay, sene Ramazan'da bir hafta on günlüğüne Maraş'a getirir. Bu peygamber soyundandır bunların bulunduğu yere rahmet gelir. Sırf Maraş'a bereket gelsin, rahmet gelsin diye. Biz bunu ne istinaden söylüyoruz? İşte rahmetellil alemin olan peygamberin evlatları bunlar. Onlar da biz kendi çapında birer rahmettir, birer berekettir, birer nimettir ümmet için. Zaten dağılmalarındaki hikmet de odur. Hep kovulmuşlar, uzaklara gitmişler falan. O gittikleri yere bereket ve rahmet götürsünler diye. Öyle diyor, onun altındaki yatan hikmet odur diyor yani. Biz şimdi hepsinin Medine'de kaldığını düşün. Ümmet-i Muhammed'in diğer bölgeleri onlardan mahrum kalacaktı. Ama öyle bir fitne, öyle bir husumet düşmanlık geliyor ki, onlar merkezden uzak diyarlara gitmeyi tercih ediyorlar. İşte Dağıstan'a gitmişler, Khorasan'a gitmişler. Birçok İslam ülkesinin birçok yatağı işte mesela Fas Kralı Hasan Şeriftir yani. Hazret Hasan soyundandır. İşte şimdiki Ürdün Kralı Hazreti Hüseyin soyundandır. Şeyittir. Yani orada işte çok var öyle, dünyanın her tarafında. Yani şey de denir, bazı şehitler, yerlerde gördüm. Seyitler şudur yani. Osmanlı halinden Farz olan sadakaları almazlar. Yani ha, onlara fitre, haramdır çünkü. Fitre, zekat, Hı. Yahut işte bildiğimiz kefaret dediğimiz mesela oruç tuttum, sadaka verdim. O gibi İslam fukaranın alacağı sadakalar onlara verilmez. Peygamber Efendimiz onu yasaklamıştır. Yani ne kadar büyük zorluk içinde, fakirlik içinde olursa olsun. Olursa olsun onlar zekat ve fitre sadaka cinsinden şeyler yani mecburi sadakalar. Bu Peygamberimiz tarafından yasaklanmış. Peygamberimiz tarafından yasaklanmış oradan şerefini korumak için. İkincisi, Peygamber işte kendi evlatlarına hazır bir gelir Bırakın, olmasın izni öyle bir miras şeyinden şey olmasın yani İslam'ın özüne halel gelmesin diye. Hmm. Çünkü İslam Allah davasıdır. Kendi çoluk. Zaten Ehli olanların şeyi var, hakkı var. Hazineden onları devlet koruyacak eğer çalışmıyorlarsa. Mesela hepsi vergiden muaf tutturmuştur. Ne iş yaparsa yapsın Ehli olanlardan vergi alınmıyor. Osmanlı'da da uygulanmıştır. Nakibül Eşraf değil mi? Nakibül Eşraf onların şeyi işte o işlerle ilgilenen kişidir. Bu kayıtları, kayıtları toplayan falan. Peki şimdi e, Osmanlı'da... Şey, Ahmet Hüsamettin Efendi Seyyid'tir kendisi. O diyor ki bir Seyyid'in, hakiki seyit bir seyitlik iddiası olan birinin diyor. Hakiki seyit mi yoksa sahte bir sahtekar mı olduğunu denemek için diyor. Siz ona zekat verin diyor. Bu benim zekatımdır lütfen kabul et gibi falan. Eğer alır sahibidir. kabul ederse diyor o sahte Zeyd'dir diyor. Hmm. Gerçek Zeyd diyor çünkü zekat almaz. İşte ondan bahsedeceğim ben. O benim Zaten hocam dediğim Hariri Zahdüsü ona hediye şeklinde bir paket yapıyor işte bayramlık. Onun içinde zekat ve fitre olmayacak. Yani kendi arkadaşlarına diyor ki bu zekat ve fitrenin dışında... Biz bu misafirimize hediye alacağız, bayramlık alacağız. Onu alıyor böyle. Hatta bir gün demiş ki ya ben seyit olduğum halde Maraş halkı Hoca Efendi'ye benden fazla hürmet ediyor demiş. Çünkü onun seyit olduğunu tanımıyorlar. Orada yabancı bir misafir gibi. Hı. Bu da hocanın kulağına gitmiş. Demişler hocam sen buna çok değer veriyorsun ama bu da kendisine size yapılan fazla aşırı hürmeti şey diyor, kıskanıyor falan, sizi kıskanıyor gibi laflar etmişler. Hoca camide, cemaatin önünde, ona Kur'an okutuyor. Çok güzel Kur'an okurdu. Ondan sonra da diyor ki, ey cemaat bakın. O seyide dönerek diyor ki, size gösterilen hürmet de diyor, dedenin hatiri için. Bize gösterilen hürmet de dedenin hatiri için diyor. Merak etme, bize gösterilenler de, sizin hanenize işleniyor, diyor. sizin hesabınıza yatırılıyor diyor. Çünkü bize diyor peygamber işte varisi olarak, ilim ehli, din adamı diye hürmet ediyorlar. Bize yapılanlar da merak etme sizin hanenize yazılıyor diyor. Dedenin hatırı için yapılıyor bize diyor. İşte bu müthiş bir şey tabi yani, cemaatın önünde söylüyor bu. Yani. Peki şimdi Osmanlı'da da hani peygamberimizin soyuna büyük bir hürmet söz konusu ve e, bir müessese kuruluyor bunun içinde. Onu biraz neden kurulduğunu ve nasıl e, işlediğini anlatabilir miyiz acaba? Hay hay yalnız şuradan ben başlamak istiyorum. Penanın evela şunu altına çizmemiz lazım. İslam dini evrensel bir dindir. Herhangi bir soya, hanedana, bir cümleye, bir kesime minhası değildir. Bütün coğrafyalar, bütün zamanlara kıyamete kadar gelecek kucaklayan ilahi, cihan şumul evrensel bir dindir. Hocam ifade etti. Hazreti Peygamber aleyhisselam altı çocuğu oldu. Dördü kızdı. Zeynep, Rukiye, Ümür Gülsüm ve Fatıma. İki erkek çocuğu oldu. Birisi Tahir ve Abdullah ve Kasım. Bir de efendim, Mali annemizden İbrahim. Bundan hepsi hocam çok zeyfadı. Hepsi Hazreti Fatıma annemiz hariç Resulullah'dan önce vefat ettiler. Mesela hikmet ilahi burada. Yani ben evladının acısını yaşadı Evet. evet, evet. İki evet. erkek çocuk, üç tane yeni gelin olmuş kız. Gelinlik yani. Hepsini evet. kendi hayatındayken defnettiğim yerindeyse. Resulullah bunu yaptı. Onu peygamber olarak gönderen Yüce Allah ona mesela bir erkek çocuk verip Kendisinden sonra o çizgiyi halife olarak İmam olarak devam ettirecek bir mekanizmayı kurmadı. Çünkü bu çok riskli oldu. İslam'ı evrensellikten çıkartıp bir soya, bir kesime e, indirgeyen mahiyet edilmişti. Kızı Fatıma kaldı kendisinden sonra. Demin geçtiği gibi o da 6 ay sonra Allah'a ve Resulullah babasına kavuştu. Anzam. O halde İslam evrenseldir. Hikmet İlahi Rasulü Eklim Efendimiz e Aleyhissalatu Vesselam İslam'ın evrenselliği doğasıyla erkek çocuk, kendi başına kargaş şekerler görmemiştir. Ama suyunu da iptar bırakmamıştır. Suyu devam etmiştir. Nefsi devam etmiştir? İşte Seyit dediğimiz insanlar Rasulullah'ın pak suyundan gelen insanlardır. Seyit çocuklu de Efendi demek. Bey demek. İleri giren demek, reis demek. Ama seyyid bu anlamda dilimize yerleşmiş yönüyle Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam mübarek neslinin, mübarek suyunun adıdır. Nesli Paki Muhammedidir, seyyidler. Şu anda 38. kuşak değil mi? Ö 40, 38. 41, 42, Hı. yer yer tabii değişiyor. Yani. değişiyor tabii. Şimdi Hz. Fatıma ve Hz. Ali Fatıma Ali evladı diye geçer. Hocamın dikkat çektiği gibi aslında evladı Rasulur. O'dan başlatmak hmm. lazım. Seyyidleri. Bunlar dört bir tarafa yayıldı. Kerbela sonrası. Evet. Tarih, evet, tarih, tarih, tarih, tarih, tarih sözü içerisinde. Bedirler, merak etme. Hmm. Hemeviler devrinde de öyle, Abbasiler hmm. devrinde de öyle birçok yer. Hep şiret, o devrimdeki iktidarlar Onları hep kendilerine rakip, rakip görmüşlerdir. O bakımdan yani. Aynen hocam ifade ettiği gibi, o günkü siyasi otoriteler kendilerini en büyük rakip olarak gördükleri ehliyet mensuplarını sürekli dışladılar. Yer yer aleyhinde konuştular, hutbelerle onların efendim isimlerini anarak onlara dili uzattılar yer yer. Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar böyle oldu mesela. Kaynaklı da geçer yani bu. Yani aslında normalde daha kolay bir Siyasi yaşam sürebilecekleri düşünürken çok daha zor. Siyasi yakabetten dolayı. Hı. Ama İslam alemler şu yolu yapar. Evet onlar dünya sartanatı, dünya hükümlanma açısından bu işin dışında kaldılar. Burada ilahi hikmetler geçer. Fakat onlar aynı zamanda İslam'a bağlılıkları hem kan bağı hem iradevi bağlılıklarıyla yani cibirli bağlılıkla ve iradevi bağlılıkla öyle bir bağlılık ortaya koydular ki, İslam'ın güzelliğini, İslam'ın özgün halini hiçbir şey alet etmeden bütün netliğiyle yaşadılar ve bunun iletilmesi, başka coğraflara ulaştırılması açısından da büyük bir fedakarlık sergilediler. Yemen'e, Kuzey Afrika'ya, Horasan, Horasan'a çok kısa zamanda peygamber neslinden gelen insanlar yayıldı. Türkiye'de Ve bunlar çok ilimle çok var. Çok var. Hı. Bunlar ilimle samimiyetle İslam'a hizmet ettiler. Tabii evliliklere bağlı olarak çok yönlü olarak seyitler çıkınca seyitlere evet siyasi otoriteler sürekli düşman oldu. Rakip gördükleri için fakat halk, toplum samimi olarak onları sevdi. Peygamberin suyundan gelenler Sevilmez mi diye düşündü haklılar. Gene fikim bize şunu gösteriyor. Annen ve babanın bir takım özellikleri çocuğa geçiyor. Fiziki özellikler geçiyor. Ya da birkaç kuşak sonrasında... Ee, geçiyor, devam edebiliyor. Evet. resul Ekrem gibi, aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Habibi'yi vasfıyla anılan bir insanın elbette ehl-i beytine, elbette onun soyundan gelenlere de bir takım güzellikler geçecektir. İslam evrenseldir, hiç şüphesiz. Ama bu dikkat dikkate almak lazım. Ehl-i beyt mensuplarında bir güzellik, Samimi olmak şartıyla. Fiziki bir güzellikten fizik, bahsediyorsunuz. Hem fizikiden bahsediyor <gülüyor> hem de ahlaki bir güzellikten bahsediyor. Hmm. İkisinde. Bu evliya dediğimiz tarikat şeyhleri var ya mesela pirler. Evet. Anladım. Onlar Büyük da yüzde doksan hepsi seyyiddir. Aynen. Şimdi mesela bak. Şeyh Ahmet'i Kuseyri'den tut. Hakkı Kadi, ki, Geylani. Ki, o zaman keramet an. de gösteriyor. Mesela en son ilama mesela. Öyle Ahmet Hüsamettin Efendi var Davistan'ı seyyiddir. Evet. Hmm. O Şitaplar zaman şöyle var. söyleyeceğiz, yani o kutlu soyda keramet gösteren çok insan var. Keramette gösteriyorlar, dinin manevi tarafını da onlar yaşatıyor. Onu mesela o. Dejenerasyonu önlüyor, bak evet. böyle dedi şimdi. Sözü şuna geçirmek istiyorum. İşte bu süreçte maddi manevi imkanlar, halkın muhabbetine, sevgisine mashar olmalar, maalesef kimi insanlarda e, seyit olmadığı halde, onlar böyle diyor, işte seyit diyoruz. Seyit olmadığı halde seyit olduğunu ifade etmeye dönük teşebbüsler yani, de gözlemleye yani, başlar. Yani, İtibarla yani. her şeyin taklidi olur yani. Öyle. Çünkü İnsanlar. altının taklidi olur, tenekenin peki, taklidi peki bir kişinin gerçek bir seyit olup olmadığı tamam dediniz ki hani Hı. bu benim fitre zekattır diye verdiğin zaman eğer alıyorsa seyit değildir dediniz. Ama onun dışında böyle bir belge geliyor mu o kişinin? Oya geleceğim. Oya geleceğim. Şimdi Abbasi döneminden itibaren seyitler hem hak nazında çok büyük iyi çaba gördüler hem de siyasi otoriteler kendine rakip görmekle birlikte onların bir takım hukukun korunmaya dönük bilimler oluşturdu. Ve bunlara siyadet, nikabet, ondan sonra daru saadat gibi isimler verildiğini görüyoruz çeşitli dönemlerde ve ülkelerde. Hemen sırate geçersek Osmanlı ise Osmanlı'ya göre ise işte gerçek seyitleri Geçip olmayanların ayırmak için, seyitlerin hakkını korumak için, seyitleri kontrolü bir her içerisinde izlemek, onların konumlarına uygun düşmeyen tutumların onları uzak kılmak için ve aynı zamanda onların e, doğru evlilikler yapmasını sağlamak için, onları bir takım imtiyazlar, imkanlar tanımak için. Hmm, soyun devamını da kurmaya çalışıyor. Için, evet, pek çok buna benzer sayıklara bağlı olarak, Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren önce bir makam, sonra bir birim olarak devlet bünyesinde nakibül Eşraflık teşekkül etti. Osmanlı döneminde. Onların evvel var. Selçuklu döneminde var. Abbasilerde var. Hatta Emelilere bunların izlenebilir hak nezdinde görebiliyoruz. Şimdi Osmanlı'dan yola çıkarsak eğer nakibül Eşraflık sistemi devlet bünyesinde ilk defa Yıldırım Beyazıt döneminde kuruluyor ve Emir Buhar Buhari, kendisi bir seyit olarak Yıldırım Beyazı'da kılıç kuşatıyor. Buna taklidi seyf deniyor. Yani bir Osmanlı döneminde bir padişah Gülrus merasiminde tahta otururken efendim özel bir merasim izah edilir. Ona kılıç kuşatılır. İşte ona kılıç kuşatan kimdir? Nakibül Eşraf kuşattı. Ondan sonra dönemde üçüncü Ahmet mesela kaynaklardan biz biliyoruz. 1. Abdülhamid, 2. Abdülhamid daha pek çok. 1. Murat isminden net hatırlıyorum. Bunlar yine takdir seyifte Yunus mürasimlerinde hep nakipul eşraf kılıç kuşatmıştır. Bunlar devlette özel itibarlı bir hep konum ihraz etmişlerdir. Sefere giderken bunlar hep önde olmuşlardır. E, seferde alemdarlığı, bayraktarlığı bunlar yapmışlardır. Padişahların sünnet mürasimlerinde Yine bunlar devreye girmiştir. Bayramlar öncelikli olarak padişaha gelip efendim tebrik eden, aynı zamanda tebrikle kabul eden. E, protokol yine en protokol ön var. sırada tutulmuşlardır yani. Vezirlerden, bilmem başka şeylerden. Peki mesela vergi evet. vermiş mi? Hayır, vergi alınmaz. Alınmaz. Evet, bunlar kimsenin tebaası değil Bunlar teba değil, peygamber soyu. Şunu evet, ifade etmeniz evet. istiyorum çok kısaca hocama dinleyelim. Ben hocamın e, konuşmasına asla mani olmak istiyorum. Hocam ben dez Şimdi evet. e, değerli peynir hanım, e, biz baktığımız zaman bugün İstanbul Müftülüğü bünyesinde şerîsizcilerin tutulduğu, bulunduğu bir bölüm var. Orada mesela 30'dan fazla, 38 tane bildiğim kadarıyla Nakibül Eşraf defterleri var. Nedir bu Nakibül Eşraf defteri? Bu defterler işte, çeşiresi, efendim, değil hayır hayır, değil Bu defterler tamamen seyitlerin, efendim, bir takım sağlıklı mekanizmalara bağlı olarak kayıtlarının tutulduğu, davaların görüldüğü, hücreslerinin yer aldığı defterlerdir. Nakibul eşak defterler. Yani seyitlerin nüfus kütükleri. Hocam ben. daha güzel ifade. Küt, bir anlamda evet, nüfus kütükleridir. Onların nüfuslarının e, kütüklerin tutulması özel önem verilmiştir. Çünkü özel bir, e, kesin dediğim yerinde sonlar. Gerçi kaynaklara göre homojen bir kitle değildir. Yani içerisinde ulamadan insanlar olduğu gibi esnaf vardır, belki zıra-i işlere çalışan insanlar vardır. Heterojen bir kitledir yani e, seyitler. Fakat hep özel ihtilam göstermişler. Seyitler Osmanlı dönemindir. Ondan önceki dönemlerde de özel kıyafetler giymişlerdir. Özellikle Osmanlı döneminde seyitlere, Nakibül Eşraflı'nın görevlerinden birisi de bu olmuştur yeşil sarık olmuş Ve mümkünse yeşil cübbe giymeleri istenmiş. Ama yeşil sarıkta ısrar edilmiştir. Yeşil sarık, onların asaletlerinin, gülümdürlüğünün kanıtı olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi sarık diyorsunuz bu seyitler hep erkek mi? Çok evet, güzel söylüyor. Erkekleri için konuşuyor. Çok güzel söylediniz. Biz nakibur eşraf dertlerini incelediğimiz zaman, ya da inceleyenler okuduğumuzun zaman, ben kendim incelemedim, şu bilgiler rastlıyoruz. Seyitlik, Sadece erkekler üzerinden devam etmek Etmedi. Etmedi. Tabii. Peygamber suyundan gelen yani Seyyid bir ailenin, Seyyid kızı evet. evlendiği zaman, Seyyid 10 menüle evlendiği zaman da onun çocukları Seyyid olarak kapatıyor. O yüzden bu kadar kalabalık dolayısıyla, yani dolayısıyla. Ünas diyor zaten. Seyyid Ünas yazar oraya. Yani kadın neslinden gelen Seyyid diye yazar. Hmm. Erkek kaydı var, Ünas kaydı var. Ünas diyor. Ünas yani peygamber soyundan olan kadınların soyundan gelenler. İşte onun için dedim ya Mahir Bey hem baba tarafından hem ana tarafından Seyyid. O zaman tabi şöyle bir şey var. Birçoğunuz <gülüyor> e, gerçekleştirdiyseniz hani bütün müminler kardeştir ve esas itibariyle o payda'yı oturtuyorsunuz ya. Ama onun dışında da hani bu kadar çok ülkeye yayılmış olmaları çok anlaşılır çünkü işte hani oluyorsa üç tane çocuğu, o çocuklar da evleniyor, onların da çocuklar oluyor, onların da çocukları oluyor, oluyor, oluyor ve hepsi de Peygamber soyu olarak, Peygamberimizin soyu olarak devam ediyor. Şimdi mi? orada bunlara değerli kılan, bana göre benim anlayabildiğim kadarıyla diyeyim, üç husus var. Bir Peygamberin kendi suyu için yaptığı dua var. Ümmet için yaptığı dua da var. Ama suyu için yaptığı dua var. Bakınız. Yani Ehlibeyt'in haricinde devam eden torunlarına dair öyle evet mi? Elbette. Evet. Hz. İbrahim'den başlıyor bu olay aslında. Kuran'ın anlatımı itibariyle söylüyorum. Yani kuşkusu ondan önce de peygamberler olmalı. Bir insan kendi suyu için dua et. Zürriyeti için Nesli dua et. Değil. Yani ben sadece oğluma, kızıma dua edelim diyemez bir insan. Oğluna, kızına oğlunun oğullarına, kızlarına, kızın oğullarına, kızlarına, çocuklarına, bütün nesline, soyuna dua etmesi lazım. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hı hı. Hazreti İbrahim diyor ki, duasında, Kur'an'da yer alıyor. Peygamber aynı zamanda bu duaları sıklıkla yapardı Hazreti Peygamber. Bize de öğretir, öğretti aleyhisselam. Allah'ım benim, beni namaz kılanlardan, namazı ikame edenlerden eylemiyor. Ve aynı zamanda soyumu da ve nesimi de onlardan eder. Burada namaz günlüme getirilmiş. Yani onun içerisinde iman vardır, ahlak vardır. O da namaz bu özel konumu dolayısıyla günlüme getirilmiştir. Yani soyumuzun imanlı olması, ibadet ehli olması, ahlaklı olması, dünyada da dünyada da ahli, mutlu olması için biz suyumuza dua etmeliyiz. Peki, Meslimize eğer... dua ettiniz, İbrahim Aleyhisselam yapmış. Şimdi nüfus kütüğü dediniz ya, hani Nakibir Esraf müessesesinden bahsettik Osmanlı'da. Sonuçta manevi olarak önemli bir mertebeye Ama onun nakibir eşraflar her eyalette var. Tamam evet. anladım. Yani, yani mesela Musul'daki, Musul'daki, Musul'daki oradaki seyitlerin kaydını tutuyor. Tamam efendim. Şimdi evet. o kayıtlar evet. tutuluyor. Onlara evet. işte diyelim ki protokolde önemli yerler veriliyor. Evet. İşte padişahlar onların huzurunda evet. kılıç kuşanıyor. Veya dediniz ki işte sünnet törenlerinde vesaire. Ee, onun dışında da vergi vermiyorlar evet. dediniz. Şimdi mesela günümüze geldiğimiz zaman... Tamam yine çok önemlidir, e, manevi olarak yeri ayrıdır ama onun e, haricinde e, bugün vergi vermeme gibi bir şey söz konusu değil. Var, var. Nasıl var? Mesela Türkiye için düşünmeyin siz sadece. Ha ben Türkiye için sordum. İslam dünyası için düşünün. Mesela Suudiler e, şehirde, Şerif Hüseyin'den aldılar şeyi, Suudi, yani Hicaz bölgesini. Hı. Yani peygamber soyunun evlatlarından aldılar, gasp ettiler bir yerde. Ama şimdi ordası gerçekten o soydan olanlara maaş bağladılar. Mesela 500 şey pardon bin riyal günlük aylık şeyleri vardır. Maaşları vardır. Kadınların. O bu, soydan olan. Bu uygulama penal Hazreti yani, yani devlet de, bütçesinden onlara maaş bağlıyor. Ki ki sevmedikleri halde yani en büyük rakip gördükleri halde o geleneği devam ettiriyorlar. Sizin evet. hani ellerinden gasp diyor dediniz ya, benim aklıma şu soru geldi. Ee, hani peygamberimiz miras olarak, bir şey miras mi? dediğim tabii bu bahsettiğim miras, elbette çok büyük bir miras var ama onun haricinde mesela maddi olarak bir miras, <gülüyor> miras işte şöyle Tanrı'na şöyle hayır, e, vesaire öyle bırakmadık. Hayır. Ama bu miras meselesiyle ilgili olarak da sanki böyle e, bir ihtilaf ihtilaf ihtilafı düşürmüş. Var, var. Çok kısa şu o zaman paylaşalım. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Zaten hiç malı olmadı. Hep paylaştı. Hep paylaştı. Hep paylaştı. Hep verdi. Ne geldiyse ganimetlerden diyelim hepsini verdi Haz Hazreti Peygamber. Kitaplar der ki Hazreti Peygamber zekat vermedi. Niye vermedi? Veremedi. Çünkü zekat vermek için nisap miktarı ve üzerindeki malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Resulullah'ın böyle bir imkanı olmadı. Hep verdi. Verdi insana. Geleni verdi. Dolayısıyla dünya Malın malına bir şey bırakmadı. Vefat ettiği zaman çok sınırlı şahsi eşyaları vardı. İşte emaneti mukaddes hocam. İşte bunlar. Hı. Bir kılıç, bir ayakkabı, bir işte iki tane gömlek falan bunlar. Şey yani. O kadar. Işte, o kadar. Eee,<td>arazisidir o sizin işaret ettiğiniz olay.<td>Arazisi eee ile ilgili olarak Hazreti Fatıma ile Hazreti Ebubekir arasında bir ittifaktan bahseder kaynaklarımız. O da Hazreti Fatıma annemiz. ...pedek arazisinin gelirleriyle, talebini dile geçirdiği zaman, Hz. Ebubekir Bekir der ki, ben bizzat peygamberden şöyle derim... ...nahnu Aşur enbiya diye gibi Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Miras bırakmayız. bırakmayız. Yani dünya malı, dünya malı anlamında bırakmıyor. miras bırakmayız. Resulullah miras bırakmayız. Fakat, hocam çok güzel işaretlerde bulundum. Şimdi seyitlere, yine peygamber suyundan gelenlere, 21, 21 ayrıcalık, onlara olan ihtiramdan, onlara olan sevgiden de kaynaklanan da bu Hazreti Ömer zaman döneminde baş. Hazreti Ömer, birçok mali imkanları, insanlara, feylere diyelim, taksim ederken, mesela Bedir savaşına katılmış olanların çocuklarına bilgiyi paylaşmak istiyorum. İkişer birini dirhem veriyor, kaynaklarda böyle geçiyor. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin'e beş bin dirhem geliyor. Tabi dirhem ne diye ayrı kolay. Beş bin dirhem. Bu şu anlama geliyor. Hazreti Ömer bu taksimatta Hazreti Peygamber'in güzide torunları bizet onun ifadesiyle cennet dersini, efendisine özel bir imkan tanıyor. Bu aslında yanlışlanacak bir şey değil. Dediğim gibi o insanlar salt Peygamber'in tabiri caizse canını, kanını, taşı olmaktan ibaret bir üstüne sayıp değiller. Aynı zamanda gerçekten ahlaklarıyla, edepleriyle, ilimleriyle, cömertlikleriyle, hizmetleriyle, İslam'ın yayılması için canlarını, mallarını ortaya koyarak gayretleriyle zaten bunu kanıtlamışlar. Bunu ortaya koymuşlar. Kanıtlamışlar nasıl bir muamele? Yani... O, çok haklısınız. O muamele tamamen hocamla işaret etti. Siyasi o... otoriterler hep rakip görmüşler kendilerine. ve yani çok bir, büyük. O bir siyasi bir, bir o bir politik bir realite. Yani onun şeyler peygamber Ya var. politik bir realite ama hani onlar bir milyar yüz diyor, cennetin lazım. diyor. Mesela e, Ziyad bin Ebhe sormak lazım, İbn Ziyada sormak lazım, Yahut Şimre sormak lazım. Salimler sormak, sormak lazım. Yahut da Yezid'e sormak lazım siz nasıl oluyor da peygamber sülalesi? yani namazda Allah'ın masalli Allah'ın mübarik okuyacaksın bir Ali Muhammed diyeceksin Ali İbrahim diyeceksin ondan sonra çocuklarını her türlü şeyden idam etmeye öldürmeye katletmeye kalkacaksın öyle şey olmaz mesela Hazreti Ömer pek şey değil yani işte misal veriyor bir gün Hazreti Hasan Efendimiz halifeye acil bir ihtiyaç için gitmek istiyor Evden çıkıyor. Hazreti Ömer'in evine gidecek. Yolda Ömer'in Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'la karşılaşıyor. Aşağı yukarı yaşıtlar. Abdullah bir yaş. Daha büyüktür şeyden. Hazreti Hasan'dan. Karşılaşıyor. iki arkadaş yani bunlar. Abdullah diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Ben diyor Halife ile görüşmeye gidiyorum diyor. Ben şimdi babamın yanından geliyorum diyor. Ve epeyce bekledim diyor görüşmek için beni kabul etmedi diyor çok meşgul diyor falan Hazretansında geri dönüyor. Ertesi günü gidiyor <gülüyor> Hazretan ben diyor ki bu kadar acil bir şeyi niçin sen bana daha önce söylemedin getirmedin diyor bu şeyi teklifi. O da anlatıyor diyor ki dün size geliyordum sizin oğlunuz Abdullah'la karşılaştık babam kimseyi kabul etmiyor beni de kabul etmedi gibi bir şey söylüyor diyor. Söyledi diyor. Ben de siz beni de kabul etmesiniz diye geri döndüm diyor. Sen kendini diyor Abdullah'la bir mi tutuyorsun diyor. Yani kendi öz oğluyla Hazreti Hasan Efendimizle diyor ki sen kendini diyor Abdullah'la bir tut bir mi tutuyorsun? Yani benim oğlumla eşit mi tutuyorsun kendini diyor. Sen başkasın demek istiyor. Yani. Ha yani. Yani Abdullah'ı kabul etmesen gelseydi diyor kabul ed kabul edilecek diyor. Niye daha önce gelmedin diyor. Peki e, siz mi anlatmıştınız onu sanki? Hani Haz Hazreti e, Muhammed Peygamberimize bir toprak veriliyor ve hani e, torunları vefat ettiği zaman bu toprak kırmızılaştığı, kırmızılaştığı zaman kızılışacak diye Şimdi böyle bir rivayet geçiyor. Ne, o rivayet ee, gerçeği yansıtmıyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bu ilk dönem siyasi olayları e, daha sonra İslami fırkala teşekkür edince kaynaklara farklı biçimlerde intikal ettiği abartıldı, eklemeler yapıldı. Bu, bunların çok kendi içinde e, ayrı e, değerlendirmelerin yapılması lazım. Ama biz o rivayet yola çıkarsak eğer Ümmü Selam annemize Hazreti Peygamber Aleyhisselam Cebrail bir toprak getiriyor. O da Ümmü Sallam'ı annemize veriyor. Diyor ki bu toprak kırmızı sabit olur ki benim torunum Hazreti Hüseyin al konuları boyanır, şehit edilmiş. Gerçekten Hazreti Hüseyin şehit edildiğinde efendim bu yaşanıyor. Şimdi siz çok net ifade ettiniz. Yani peygamberin evladına, evladı Resul, hocamın güzel ifadesi, evladı Resul, Resulullah'ın soyundan gelen tertemiz, pak insanlar, çok büyük siyasi takiplere, hapislere, yer yer zulümlere, katliamlara, hep tarih boyunca mazuz kaldı Bu bilinemiş. Zalimler buna elbette cezasını verecek. Burada şu gel sırası gelmişken tam şunu paylaşmak isterim. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz ee, bir takım siyasi otoritelerin evlal-ı layık gördüğü zulümleri bir takım kesimleri ilişkilendirir. Hayır. O tamamen o siyasi hanedanın, Hı. o devletin, o otoritenin, o zalimlerin kendi zulümleridir. Müslümanlar zulmü hiçbir zaman desteklemezler ve rıza göstermemişler. Size... Hz. Hüseyin'in şehadetine, Hz. Ha Has'ın'ın şehadetine hiçbir Müslümanın kalbi rıza göstermemişler. Sünni olsun, Alevi olsun, Cahapeli olsun, hiç kimsenin rızası yoktur. O zulümler tamamen o siyasi otorası ayıtır. Doğru mu hocam? Doğru. Şimdi hani siz Pençeyi Ali Aba'dan bahsederken hani e, o örtünün altına aldığı kişileri bir gözden geçirdiğimiz zaman mesela Hz. Hüseyin'in ...başına gelen Hz Hüseyin nasıl öldürüldü? Siz söyleyin. Hazreti Hüseyin Kelbela Kelbela'da... ...boğazlandı vahşice... ...acımasızca... Ve hatta ...siyasi işler... ...mubazet başı teklifleri de var. Hı hı. Diyor ki beni diyor... ...izin verin diyor... ...eğer öldürecekseniz beni diyor... ...ortadan kaldıracaksan ...bana izin verin ben diyor hududa gideyim... ...İslam diyor. ordusuyla karışım... ...düşmanına cihad ederken diyor... ...ölyem, siz beni, benim katilim olmayın diyor yahut diyor beni diyor şey edeceğim geri dönüyorum diyor. İzin verin geri dönüyorum ben vazgeçiyorum. Hı hı. Eğer diyor beni diyor Yezi'de götürmek istiyorsanız buyurun götürün diyor. Üç tane teklif sunuyor. Orada Kerbela'da daha önce. Evet. Sonra eee şey diyor ki şey bu müzakere ediliyor tabii. Diyor ki Yezid diyor Hüseyin'in canlısını ne yapacak diyor. Onun işine yaramaz ki diyor. Hı hı. Yezid'e diyor Hüseyin'in başını götürmek lazım diyor. Ve o yüzden başı kesilerek yani şey getiriyor Başı gidiyor, kesilerek e Şimdi evet. e, Hazreti Hasan da suikasta kurban gidiyor. Zehirlenerek şey Zehirlenerek. İşte zehirlenerek. Hanımı Cade tarafından kandırılıyor zivayetlere Yani gibi. hanımı tarafından düşünebiliyor musunuz? Ailenin o kadar yakını... Yani aileden biri, ailenin yakını i̇şte, ya artık? İşte bu dedim ya, ihtiras, fırs. İhtiras. Ama o kadar büyük vaatler yapılmış ki ona seni altın, gümüş mücevherata boğacağım. ne olacak, ne yapacaksın Ama ne altın, Ama şimdi gömüşün? siz kendiniz gibi düşünüyorsunuz. Öyle insanlar vardır ki, o takıya çok Yani meftimdir. ailenin içinde yaşıyor ya, yani inanılmaz bir şey. İşte ee, Hazreti Ali... Şehit ediliyor. şehit ediliyor. İşte şehit edildi. kendisini yaralayana da söylediğini söyledik. Evet, yani. evet, evet. Peki Hazreti Fatıma nasıl vefat ediyor? Normal vefat ediyor. Ama Hazreti Fatıma bir şey var söylemek istiyorum. Şimdi bazı e, kaynaklarda var diye söylenir. E, i̇nsanların bir kısmı bunu da doğru kabul ediyor. Ben takım eserlere giriyorum. Bu doğru değil. Bakın olay şudur. Hı. Hazreti Fatıma'nın e, evine Hazreti Ömer'in baskın yaptığı ve o baskında Hazreti Fatıma'nın kapıyla duvar arasında sıkıştı, Müslüm ve Muhassin bir çocuğunu zayet ettin kaldığı, hatta kaburgalarının e, bir anlamda kırıldığı ve altıya da bu olay dolayısıyla e, şehiden vefat ettiğine dair rivayetler var. Ben tamamen akademik olarak, hı hı. objektif olarak ve samimi olarak içimden gelerek e, ulaştığım neticeyi paylaşmak istiyorum. Bunlar hiçbir şekilde tarihen doğru değil. Değil. Değil. Asla doğru değil. Biz isteye kaynaklar açısına bakalım, ister genel e İslami hassasiyetlerimize bakalım. Önce ka kaynak açısından söyleyeyim. Bu uzatmak istemiyorum. Çok kısa olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü bu bilgiler halen e zaman zaman gündeme getirdiği için söylüyorum. Hazreti Fatıma annemizin, evet, Hasan Hüseyin dışında Onda beş çocuğu oldu Hazreti Fatım, Fatım annemiz. Onu söyleyeyim. Zeynep, Hasan, Hüseyin, Muhsin ve Muhassin. Bir de Ümmü Gülsüm. Hı. Çocukları bunlar. Hazreti Fatım annemiz. Şimdi Hazreti Hüseyin'den sonra Muhsin'in veya Muhassin diye de geçer kaynaklarda bununla alakalı bilgi. Çocukken, emin bahsettiğim olayla bağlantılı olarak düştüğü ve vefat ettiği söylenir. Bu doğru değil. Ben bunu kaynaklarda araştırdım. Bakın, benim bahsettiğim olayın ilk defa literatüre girmesini sağlayan Salim bin Kays cüzelim şey, Süleyim bin Kayis es-Salimi diye bir şahsiyettir. Bu şahsiyetin es-Sahife diye bir eseri vardır. Çok ilk dönemlerden bahsediyorum. Hicaz kitaplar, yani şahısların güvenilene dair bilgilerin verdiği kaynakla derler ki Süleyman Kas es el-Salemen'in es-sahife adında yer alan es-sahife yer alan bilgileri güvenilir olmaktan uzaktır. İtibar itibar etmeyeceğiz. Ondan yani. sonra buradan kaynaklara girdi bu siyasi olaylara bağlı olarak da bu doğruymuş bu doğru bilgiymiş bana nasıl bu olamaz? <gülüyor> Bakın şundan olamaz. Hasetiyor Ömer Peygamber. Kerim Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, peygamberimizin aleyhisselam eşidir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in aynı zamanda kayınpederidir. Ayşe, Ayşe anamız, Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Ve ben, kendisine ne büyük iftira atılmıştır. Ne büyük iftira atılmıştır. De, Hazreti, Peygamber yani. dönemde Hazreti Peygamber aleyhisselam, Hazreti Peygamber aleyhisselam onun odasında bir... vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz'e yapılmıştır. Suikast tertipleri var, takipler var evini yurdunu terk edip göçe işte hicrete zorlanmıştır. Eşini i̇şte, ihanetle suçlanmıştır. Eşini ihanetle suçlanmıştır. Yani bir insana yapılabilecek ne kadar kötülük varsa hepsi Peygamber Efendimiz'e fazlasıyla yapılmıştır. Oh. Ve hepsini de göğüslemiştir. Peygamber işte onun için. Yani başkalarına bir tanesi yapılsa adam intihar ediyor mesela. Peygamberin büyüklüğü o kendi ve olan mücadelesi Tabii, evet. Hazreti Osman'ın da baktığımız vakit yine Hazreti Peygamber'in demiş ki Hazreti Hatice annemizden, Hatice'si Kübra annemizden çocukları oldu diye. Hem ruküye ile hem Ümmü Gülsüm ile yani Peygamber'in kızlarıyla ayrı ayrı zamanlarda bir vefatından sonra araya bir zaman geliyor, diğeriyle olmak üzere evlenmiştir. Hazret Ali nasıl ki Hazreti Peygamber'in damadıdır, Evet. Hazreti Osman da Hazreti Peygamber'in damadır. Hı. Ona zinureyin denilmesinin sebebi budur. Peygamber'in iki ay parçası ve iki mur diyebileceğimiz çiçeğiyle Resulullah'ın sağlığında evlenmiş şahsiyetlerdir. Şimdi bu konularla alakalı bilgi kirliliği oldu. Yanlış anlayışlar devreye girdi. İnsanlar da kendi çocuklarına inandılar. Bunlar bir şey demiyoruz. Peki, ne yapalım? bir şey diyeceğim. Hazreti Ali'nin Kabe'de doğan ilk ve tek insan olduğu bilgisi de Yine bilgi kirliliği dairinde bir Yok, Kabe'nin yakınında zaten. Yok yakınında demiyorum. Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insan diye geçiyor bazı yerlerde de. Hı. Hani öyle midir diye. Şimdi Penhanım bu da ben şunu alt çizmek istiyorum. Bizim sevgimiz nefret edeceksek nefretimizin genel İslam'ın özü çok uygun olması lazım. Bakın ehlibiyeti konuştuk ya. Evet. Sevgi de dengeyi sağlamamız lazım. Sevgi de dengeyi sağlamaması biz niçin ehlibeyti seviyoruz? diye bahsettim, Allah için sevmemiz lazım. Ve ehlibeyti sevmemiz bizim peygamber sevgimizi artırması lazım. Allah'a olan sevgimizi artırması lazım. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam: "Bense iki büyük emanet bırakıyorum." Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri ehlibeyt kimdir? Aman bunlara sıkı sahip çıkın. Allah'ın kitabı hidayet kaynağıdır, nurdur. Ehlibeytimle Kur'an birbirine ayrılmaz buyurdu. Şimdi, bu rivayetin başka versiyonları da var. Orada der ki, Hazreti Peygamber aleyhisselam, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. İster sünnetimdir diyen rivayetleri esas alalım. İster ehl-i rivayetimdir diyen rivayetleri. Allah Resulü'nün bize bıraktığı gerçekten iki ağır miras, manevi miras, emanet vardır. Birisi yüce kitaptır, Kur'an'dır. ...Allah'ın evrensel mesajı. Din oradadır, iman oradadır, ahlak oradadır, Kur'an'dır. Diyelim Kur'an'ın hayata geçmiş, yaşanmış o dönemde... ...Peygamberin ve Peygamberin dinletiminde, ehl-i beytinin, hayatında somutlaşmış buyusudur. Dolayısıyla ister ehl diyelim, ister sünnet diyelim... ...ikisi birbirini tamamlar, ikisi yakın kapıya, hatta aynı kapıya çıkar. Bunlar birbirine ayrılmaz... Kur, sünnet ve ehl-i bırakarak bir kenara bırakarak, bırakılarak Kur'an bize yeter diyemez bir kimse Kur'an'ı bir kenara bırakarak ehl-i bize yeter diyemez ikisi birbirini bütünler Sünnetle Kur'an, Kur'anla sünnet iç içedir, bir diğerinin somutlaşmış hayata yansımış halidir dolayısıyla biz bu ölçüleri iyi korumamız lazım eğer bu ölçüleri kaybedersek dini doğru anlamış olmayız ehl herkes seviyor, elbette Hı. seviyoruz ama doğru anlamamız lazım ve ehl-i anlayışı Kur'an'dan beslenmesi, doğru bilgilere beslenmesi e, lazım. Ve ortak payda olarak biz ehl-i sevgisi üzerinden birbirlerimizle münakaşa <gülüyor> eden, kavgeden değil, muhabbetimizi artıran bir e, şeyin içinde olmalıyız. Bu arada Hazreti Fatma deyince şunu da hatırlatmak isterim. E, yine o doğru mudur diye soracağım size. E, peygamber şöyle hitap edermiş ona, babasının annesi. Öyle mi? Evet. Yani kızına babasının annesi diyor. Çünkü anne... Bütün ismi Fatıma yani. Peki isimler ne oluyor mu? Yoksa hani böyle ne bileyim bazı sevdi, kız çocuklar vardır babaya mi? böyle sanki o annesiymiş gibi o şefkatle o koruma evet. duygularıyla filan yaklaşıyor. Muhtemeldir, muhtemeldir ki öyle. Şimdi kutsal emanetlerde de zannediyorum Hazreti Fatıma'nın bir hırkası var. Elbette. elbette. Oraya geçtiğim bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bakınız. Ee, peygamberle aleyhisselam kızı arasındaki ilişkiyi anlamak için biraz kendimizin yola lazım. Bu arada izleyicilerimize burada Eyvallah. Gördükleri... O, bu hırka Hazreti Fatıma Hanım'ıza ee, izah edilen. Ama işte ne kadar böyle sade ve mütevazı bir yaşam sürdüklerini bu hırka anlatıyor değil eyvallah, mi? Eyvallah. Eyvallah. Bakınız bu e, kutsal emanetlerde Hazreti Hüseyin'in efendim gömleğinin bir parça ondan sonra Hazreti Fatıma anımızın hırkası bir seccade eklendi. Ben o programda da bulundum, ee, Topkapı Müzesi'ne bunlar kondu. Zaten de orada kutsal emanetlerle, hocam da işaret etti, Resulullah'tan bize intikal eden çok özel, çok özel, az da olsa sayıca, gerçekten e, mukaddes emanetler var. Konudan konuda geçmezse mi? Bakınız, penem, insan somut olana, elle tutuyor olana çok, çok daha kolay ulaşır ve o onu çok yakından ilgilendirir. Hı. Şimdi şu hırka, Hazreti Fatıma anamızın giydiği bir hırka ise. Öyle olmaz böyle, böyle bakıyoruz ya, evet. bu bizde çok güzel çalışmalar yapar. İnanın bu hırkaya dokunmak ya da bu hırkaya gözle dokunmak, öyle söyleyeyim. Bizim dünyamızda çok büyük güzellikler yavaşlar. Hırkayı Şerif Camii var. Orada Hazreti Peygamberin Vesel efendim emanet ettiği, hmm. onun üzerinden bize kadar gelen bir hırka olduğunu bir de Resulullah'ın gömlek, gömlek. Şimdi insana gittiği zaman, o hırka ziyaret ettiği zaman gözyaşlarına boğuluyor. Kendilerinden geçiyor. Çünkü Resulullah'ı hatırlıyor. Resulullah'ın giydiği bir hırka Resulullah'ın mesela başka peygamber yoksa kendisinden mesela, emanet olarak eşyası bize intikal eden başka ikinci bir peygamber yoktur. Ne Hazreti Musa'dan ne Hazreti İsa'dan eğerse Hazreti İsa'nın bindiği eşeğin Nalını bulsa Hristiyanlar, o nalı böyle altınla kaplatır, kubbelere koyarlar. Yalnız başka yani. peygamberlere ait emanetler de yok mu böyle şeyler? Yok yok, şeyle? yok yok yok. Şimdi Hz. Peygamber'in aleyhisselam, evet. Yani evet. en son peygamber olmasının hikmetlerinden birisi de o. Ondan bir takım eşyalar kalıyor yani. Hz. İsa'dan ne kalacak? Peygamber'in evet. kıvı, e, sakalının bir kıvı. Ülkemizin birçok yerinde var. O kadar güzellikler bir şey oluyor ki. İnsanlar şöyle bakıyor, madem o peygamberin mübarek simasından gelmiş olan bir kıldır diyerek, o sakalı ziyaret ettiği zaman hı hı. salavatlarla gönlüğü başka bir dünyaya açılıyor. Başka bir aleme gidiyor, onun şahsına Resulullah'a gidiyor, ona muhabbetini artıyor. somut olan bir şey e bunlar. Dolayısıyla kusur emanetleri bence izleyicilerimiz yakın zamanda fasad bulabilirlerse bir daha geçiyor. Ve o gözle. O gözle baksın. asıl onu altın seçmek istiyorum. Bizim dünyamız, algımız çok önemli. Biz eğer frakanslarımızı hakka, güzelliğe çevirsek eğer, ben eminim bizim dünyamıza, ruh dünyamıza, gönül dünyamıza çok büyük güzellikler, feyizler nüfuz Hı -hı. eder antenlerimizi açalım. <gülüyor> açalım. Gönül, gönül dünyamızı hep açıklarım bence. Gönül <gülüyor> Ve bize çok güzel mesajlar gelecektir. Bundan ben kadar kuşku duymuyorum. Peki hocam. İlyas sözüm ve Emin Işık, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Anlattığınız ederim. için. Tamam, eyvallah. E, çok çok teşekkürler. Tabii hani Ehli Beyt deyince, Peygamber soru deyince şey. muhakkak eksik kalmışızdır. Tabii. Yalnız Ama... iyilerin anıldığı yere diyor rahmet gelir. Evet. Evet. evet bunu inşallah, da hatırlatalım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar. Tamam. Öteki gündemi Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel ile hazırlıyor. Çok teşekkür ederiz bu gece bizimle birlikte olduğunuz için ve tamamlıyoruz hoşçakalın.